Profesör Doktor Şafakural'a saygı toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Şafakural ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1971 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe Kürsüsü'ne asistan olarak atandı. 1978 yılında pozitif bilimlerde basitlik ilkesinin belirlenmesi yolunda bir deneme başlıklı çalışmasıyla Doktor unvanını aldı. 1979-1980 yıllarında Viyana Üniversitesi Birinci Felsefe Enstitüsü'nde çalışmalar yaptı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı'na yardımcı doçent olarak atandı. 1983 yılında doçent oldu. 1988 yılında profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini 2004-2009 tarihleri arasında yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde kurucusu ve başkanı olduğu mantık ana bilim dalında öğretim üyesi olarak 2000-2015 yılları arasında görev yapmış, İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni 2014 yılında kurmuş ve 2015 yılına kadar başkanlığı sürdürmüş, 1989-2015 yılları arasında felsefe bölümü başkanlığını yürütmüştür. 16 Aralık 2014 tarihinde Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği'nin kurucu yönetim başkan kurulu e, kurucu yönetim kurulu başkanı olmuş ve 12 Ocak 2015 tarihinde Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği ilk başkanı olarak seçilmiştir. 2012 yılından beri mantık çalıştayını, 2014'ten beri mantık yaz okulunu sürdürmektedir. Şimdi, açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölübü Mantık Anabilim Dalı adına Profesör Doktor Yücel Yüksel'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, kıymetli hocalarım ve meslektaşları, kıymetli misafirler, hocamız Sayın Profesör Doktor Şafak Hural'ın Yeni yaşı münasebetiyle öğrencileri olarak ona olan sevgi ve saygımızı ifade edebilmek için düzenlediğimiz bu toplantıya hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öğrencilik yıllarının bir kısmını hariç tutarsak, akademik hayatının tamamını geçirdiği, ülkemizin en müzide kurumlarından birisi olan İstanbul Üniversitemize, mantık ve bilim felsefesi gibi felsefenin çetin alanlarında, yüzün üzerinde bildiri ve makale hazırlayarak, 20'nin üzerinde kitaba imza atarak lisans ve yüksek lisans dersleri gerek organize ettiği gerek katıldığı birçok ulusal ve uluslararası etkinlikte konferanslar vererek pek çok öğrencinin ve akademisyenin yetişmesine doğrudan ve de dolaylı etkisiyle katkı sunmuş bulunan ve akademik faaliyetlerini hala sürdürmekte olan uzun yıllar boyunca gerek kürsü ve bölüm başkanlığı yaparak gerek şu an aramızda bulunan Emekli rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mesut Mesut Parlak hocamızın yardımcılığı görevini üstlenerek türlü idari görevlerde yürütmüş, kurumsal alanda da üniversitemize hizmet vermiş olan hocamız Sayın Profesör Doktor Şafakrola kurumumuza bu birbirinden kıymetli katkıları için bir öğrencisi olarak şahsım ve diğer öğrencileri ve sevenleri adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Kendilerine Cenab-ı Allah'tan sağlıklı. Bereketli ve uzun bir ömür niyaz ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi felsefe bölümü adına açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Emekli Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Mahmut Kaya'yı kürse davet ediyorum. Herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, değerli rektörümüz, değerli dekanlarımız, muhterem bilim insanları, aziz arkadaşlarım, 40 yılı aşkın bir süreden beri felsefe bölümünde. Şafak Ural dostumla beraber akademik hayata kendimizce katkıda bulunduk. Şafak Bey ve Teoman Bey buradalar bizim nesilden. 70'li yıllarda hep birlikte asistan olmuştuk. O dönemde Türkiye'de maalesef anarşi hakimdi. Zor günlerde asistan olmuştuk ve fakültemizde kavga, gürültü, anarşi, sağ-sol çatışmaları her gün devam ediyordu. Böyle bir atmosferde göreve başladık. Bizim hocalarımız arasında da itiraf etmeliyim ki bir uyum, bir ahenk, bir saygı ve bir barış yoktu. Macit Bey vardı, Takyettin Bey vardı, İsmail Tunalı Bey vardı, Nermu Uygur Bey ve diğer hocalarımız hiçbir biriyle bir araya gelmezler. Şayet bölüm toplantısı olursa, biri gelirse diğeri gelmezdi. Böyle bir atmosfer içerisinde biz asistanlığımızı Sürdürdük. Şafak Bey o günden itibaren temkinli, ağırbaçlı, beyefendi, herkese karşı son derece saygılı, görevinin bilincinde ilkeli bir arkadaş olarak tanıdım ve hayatı boyunca bu çizgiyi sürdürdü. Ben zaman zaman arkadaşlarımla konuşurken diyordum ki büyüklerimizin bize örnek olma borçları var. Fakat büyüklerimiz bize iyi örnek olamıyorlar. Hiçbiri diğeriyle konuşmuyor, selamlaşmıyor, gidip gelmiyor. Bunlar bizim için iyi örnek değil. Biz bunlardan İbret alarak gelecek de biz böyle bir hayat yaşamayalım. Hakikaten biz hocalarımıza nispetle daha kendi içimizde sevgi, saygı, dayanışma içerisinde akademik hayata devam ettik. Burada her arkadaşımın elbette ki payı vardı. Ancak Şafak Bey uzun yıllar bizim felsefe bölümümüzde bölüm başkanlığını yürüttü. Ve Şafak Bey bölüm başkanlığı süresince hakikaten çok başarılı bir başkandı. Bir takım hızipleşmelere, klikleşmelere hiç müsaade etmedi. Böyle bir ortamda olmadı. Ve Şafak Bey <gülüyor> Her ayın ilk Pazartesi günü bölümümüzde bir Pazartesi sohbetleri başlattı. Bu uzun yıllar devam etti. çeşitli fakültelerde üniversitelerde öğretim üyesi üyelerini kendi alanında uzmanlık alanında imtiyaz etmiş bir takım bilim insanlarını davet ederek kendi alanında bizlere aydınlattılar. Şafak Bey bunların notlarını da tutuyordu veya özetlerini tutuyordu. Öyle zannediyorum bunları yayınlarsa çok büyük değer katmış olacak felsefe bölümümüze. Mesut Bey ile beraber efendim, rektör yardımcılığını yaparken de o yoğun işleri arasında bölüm başkanlığını da bırakmadı. Ve bu yüzden de hiçbir aksaklık Olmadı çok şükür. Hakikaten kendisi basitlik ilkesi üzerine bir doktora tezi hazırladı. Korkuyordum ki basitleşecek ama derinleşti, basitleşmedi. Yalnız modern mantığı basite irca edemediği için daha doğrusu ben anlayamadığım için bu bakımdan basitlik Ülkesini burada uyguladı mı, uygulayamadı mı bilemiyorum doğrusu. Efendim çok verimli, çok velut, her bakımdan aktif, bir yandan da sportif bir insandır. Efendim öyle zannediyorum adalara kadar yüzdü, birkaç defa yüzdü hem de. Efendim köpek balıklarından korkmadan, belki köpek balıkları ondan korkuyordu. Efendim... E, sporun her alanında kendisi e, öğrencileriyle, arkadaşlarıyla beraber etkinliklerde bulunmuştur. E, efendim biliyoruz iki kavram var insanlık tarihinde sevgi ve saygı insanı insan yapan iki değer. Eğer sevgiyle saygıyı insanlıktan kaldırırsak insanlık diye bir şey kalmaz. Şimdi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki genç elemanlar Şafak Bey'i hatırlamak için ona saygı, saygı toplantısı düzenlediklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bir kadir bilirliktir. Ve diğer bölümlerdeki arkadaşların da zaman zaman hocaları için böyle saygı toplantılarında saygı toplantıları düzenlemelerini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hayati Develi'yi açılış konuşması için davet Sayın Rektörüm, kıymetli hocalarım. Tabii Mahmut Hoca'dan sonra benim çıkıp e, kelam etmem e, tatlının üzerine kuru fasulye yemek gibi olur. E, sırayı bozmuş oluyoruz. Protokol konuşması olarak lütfen değerlendirin. Hocamın bıraktığı yerden ifade edeyim. Edebiyat Fakültesi e, Türkiye'nin en eski, Sosyal Bilimler Fakültesi olmak itibariyle köklü bir maziye ve geleneğe sahip bütün hocalarımızı aslında anmaya çalışıyoruz. Her bölüm sık sık e, aramızda olan ve olmayan hocaları hem hatırlamak hem de genç arkadaşlara, bilim adamlarına ve öğrencilerine o geleneği aktarabilmek için toplantılar yapılıyor. Öyle oluyor ki bazen hocaları anmaktan güncel konulara neredeyse e, sıra kalmamış oluyor. Ama bu e, son derece önemli bir iştir. Gelenek olmazsa bilim olmaz. Hele gelenek olmazsa felsefe hiç olmaz. Felsefi geleneği biraz e, benim e, şahsi kanaatim, e, zedelenmiş e, bir entelektüel ortamda yaşadığımızı düşünüyorum. Böyle bir ortamda felsefecilerin sıkça bir araya gelip... E, o geleneği hatırlamaları ve bir şekilde gençlerin onun farkına varmalarını sağlamak, gelecekte Türk felsefesinin uluslararası felsefe aranasında çok daha güçlü bir sesle temsil edilmesini ve var olmasını mümkün kılmak açısından son derece önemlidir. Edebiyat Fakültesi olarak birkaç hususu kısaca ifade edeyim. Tabii Zaman zaman hepimize bu görevler düştü. Ön sırada çok önemli görevlerde bulmuş hocalarım var. Görevler bize de tevdi ediliyor. İyi işleyen bir bürokrasinin bir noktasında yöneticisi olmak büyük bir bahtiyarlıktır. Ben çok küçük sorunlar dışında edebiyat fakültesinde birçok bölümde ciddi bir uyum ve gayret gördüm. Bunun için bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum ama Esas teşekkürü bizden önceki hocalarımıza ve yöneticilerimize etmem gerekir. Çünkü onlar böyle bir yapıyı e, bize bırakmışlar. Biz de o rahatlık içerisinde adeta bir Mercedes e, otomobili sürme keyfiyle burada yöneticilik yapıyoruz. Yani Şafak kocama ayrıca teşekkür ediyorum. Felsefe bölümü de bu anlamda hakikaten e, bölüm elemanlarının ıttıradı, uyumu açısından... Bir yöneticinin e, evet bu bölümle çalışmak zevkidir, keyif vericidir diyeceği bir bölüm. Bir başka husus da felsefe bölümündeki arkadaşlarımızın üretkenliği. Birkaç bölümümüz hakikaten çok üretken. Felsefe bunların içerisinde birinci değilse de ikinci e, sıraya alıyor. Sürekli toplantılar, etkinlikler hem akademik anlamda hem öğrenciler anlamında. Felsefe Arkibi Dergisi'nin e, fakültemizdeki günceli yakalamış, kulak girmiş dergiler arasında başta olduğunu ifade edeyim Tabii biz fakültemizin bütün bölümlerini biraz daha farklı bir çalışma ortamına doğru dönüştürmek istiyoruz. Üst yönetimle beraber daha uluslararası, daha günceli yakalamış ve dünya sıralamalarında daha önde olan bir bölüm yani sürekli bilim üreten ve toplumun ihtiyaç duyduğu bilimi üreten bir fakülte aklı meselesi bir eksiklik gibi duruyor. Her hoca kendisi bir takım araştırmalar, konular üzerinde çalışmalar yapıyor, derinleşiyor. Ama bir fakülte aklı biraz eksik gibi. Bunu oluşturmamız gerekiyor. Kısa, orta ve uzun vadede edebiyat fakültesi sahip olduğu bilim alanlarında toplumun ihtiyaç duyduğu hangi bilgileri üretecektir? Veya toplum hangi bilgilere ihtiyaç duyuyor? Bunu keşfedip sonra bu alanlarda araştırmalar yapıp böyle çalışmak, araştırma merkezlerimizi, Biraz daha çoğaltıp sayılarını e, ve bu araştırma merkezlerini de e, bir think tank kurumu gibi çok disiplinli, disiplinler arası bir yapıya kavuşturup buradan bilgi üretme e, yolunda bir yapılanma ve gayret içerisinde olacağız. Tabii e, felsefe bu işin en başında ve her yerinde olmak zorundadır, olacaktır. Çünkü felsefenin yön vermediği bir bilim, sanat Dünyası kuru ve güdük bir e, entelektüel faaliyet alanıdır. Bu alanda felsefeci hocalarımızın felsefeyi hem öğretme hem de üretme anlamında daha çok gayret içerisinde olacaklarını biliyorum. Şafak Hocam, sağlıklı ve e, hayırlı, bereketli bir ömür dilerim. Siz zaten sporcu kimliğinizi her zaman odinç. yani ben bir e, Türkoloji bölümü hocası olarak... Şafak Hoca'nın ilmi faaliyetlerinden ziyade o koridordan böyle her zaman e, coşku ve enerjik geçişini, e, spor tarafını biraz daha önemsemiştim. Yakışıklı bir hoca her zaman şeyden geçer. E, onu hiçbir zaman kaybetmediniz. Her zaman da böyle olmanızı diliyoruz, temenni ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Emekli Rektörü Profesör Doktor Mesut Parla davet ediyoruz. Sayın Dekan, değerli öğretim üyeleri, böyle bir mutlu günde birlikte olmaktan çok sevinçliyim. Hepinizi selam ve saygıyla selamlıyorum. 20 yılı aşkın bir süredir e, Şafa Kuralla e, dostluğumuz var. Gerçekten e, burada değerli hocalarım çok güzel şeyler söylediler. Ben o şeylerin çoğuna katılmıyorum. Yani çok memnuniyetimi de ifade etmeyeceğim. E, Şafa Kural bu yol arkadaşlığında e, benim için çok değerli bir dosttu ve e, iştenlikle söylüyorum şafa kuraldan ben çok şey öğrendim demek ki bu felsefe ve mantık insanda çok değişik bir takım yetiler mi derler öyle e, şeyler kazandırıyor kişiliğiyle davranışıyla iştenliğiyle e, kavgasız bir ortamı her zaman birlikte olduğumuz rektörlük e, görevlerinde yerine getirdi ve Şafak seçim dönemimizde, yani rektör olmadan önceki iki seçim dönemimizde de birlikte çalıştık, uğraş verdik. Çok mutlu günler yaşadık, çok sıkıntılı günler yaşadık. Şafak çok özellikli bir arkadaşımız, dostumuz. Göreve en geç gelir, yani zorla gelir sabah zorla da giderdi. Yani akşam 9'da da açsanız sistem çalışıyordu. Şafak her zaman oradaydı. <gülüyor> Bir de Sayın Dekan ve diğer üyeleri söyledi. Bu sporcu yönü çok önemliydi. En büyük sıkıntısı gravat ve takım elbiseydi. Ama o çileyi Benimle beraber dört yıllık süreçte çekti. O konuda da teşekkür ediyorum. Yani pek elbiseye de para vermezdi. Şu andaki üstündeki elbiseyi ben almıştım ona. Almadık da daha doğrusu hediye gelmişti. Bana dar geldi. O nedenle hocaya verdik. Benim herhalde bu birlikte olduğumuz dönemde biraz felsefeye karşı zayıf olduğumu gözledi. Bana bir kitap yazmıştı. Kitap imzalatı okudum valla yani ikinci sayfaya geçemedim. Aradan üç ay falan geçti. Hocam nasıl buldunuz kitabı? Ya Şafak dedim yani çok iyi de dedim. İkinci sayfaya geçemedim dedim. Yani okuyamadınız mı? Okuyamadım dedim. Zaten biz felsefeciler okumamanız için kitap yazarız dediler. Ee, ben e, daha çok şey çünkü kişiliğini, e, akademisyenliğini falan en iyi şekilde anlattılar. Ya Ben e, felsefe konusunda onun ne kadar güçlü olduğunu gittiği konferanslardan biliyorum sadece. Kitabını okumadığım için fazla bir değerlendirme yapamayacağım. Ben kendisine e, birlikte e, olduğumuz süreçte yönetim kadrosunda verdiği destekten dolayı işlenlikle sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ee, bu tür e, görevlerde genelde yardımcılar ve e, bürokratlar arasında değerli e, hocamın da dediği gibi çok büyük sıkıntılar olur. Bunları çok güzel yönetti. Yani bazı şeyleri de benim bilgim olmadan o sıkıntıları kendi e, kademesinde çözdü ve e, bir, bu sıkıntıları da bana yaşatmadı. Bu etkinliği yapmak gerçekten yapanlara, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çünkü günümüzde Vefa sadece İstanbul'da bir semtin adı. Vefa diye bir, bizim gençliğimizde vardı Vefa diye bir kulüp ama genel Hocam da hatırlar ki bir bu zamanlar çok geride kaldı. Ve biraz vefa yok oldu. Yani giderek de yok oluyor. O nedenle emeği geçen tüm öğretim üyelerine, akademisyenlere de çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu güzel, bu mutlu günde davetimiz için de Sayın Dekan'a, bölüm başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Şafak iyi bir kardeşsin sen, iyi bir yol arkadaşısın. Şimdiki gençliğe... İşte bak gelecekte böyle ol diyebilecek insan sayısı da çok azaldı. Ben diyorum ki inşallah gelecek kuşaklara sen ve sana benzer insanların sayı olarak artması ile bu toplumu belki daha güzel yerlere taşırız diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli dekanı Korkut Tuna'yı davet ediyoruz. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlar, Değerli misafirler, Edebiyat Fakültesi'nin kıymetli mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Meslektaşımız ve idari görevlerde ber beraber çalıştığımız Şafak Ural'la birlikte, artık Şafak diye bahsedeyim, yakın dostluğumuz dolayısıyla e, aynı koridoru uzun zaman paylaştık. Ama esas e, e, ilişkimiz, e, bir aradalığımız onun rektör yardımcısı olmasıyla başladı. Çünkü onun rektör yardımcısı olması benim üstünde bir ısrarla yaklaşmasına yol açtı. Belki o kadarını bilemiyorum. Rektör Bey'in de bilgisi, izni vardı ama Şafak, benim dekan edebiyat fakültesi o zaman açıktı dekanı olmam için epey uğraştı. Sonunda kabul ettim. Ve e, iyi de ettiğimi düşünüyorum. Çünkü edebiyat fakültesine hizmet etme imkanı çıktı. Tabii ki eski mensuplarımız daha iyi bilir. Fakültemiz ısınmak bilmeyen bir fakülteydi. Uzun zamandır. Ama Rektörümüz Mesut Bey'in gayreti ve Şafak'ın da katkılarıyla e, fakültemiz bugün ısınabilen boruları değişmiş, kazanları değişmiş, e, yeni bir teknoloji ile e, çalışır hale geldi sistem olarak. Tabii şimdi daha sonraları daha güzelleşti. E, artık yeni yöneticiler e, bu konuda çalışıyor. E, katkılar dolayısıyla anılacaklardır. Benim şafakla idari açıdan sürdürdüğümüz ilişkiler aynı zamanda önemli bir dostluğa da yol açtı. Çünkü haftanın belli günleri beraberdik. Yapılan Üniversite kurul toplantılarında, daha sonra senato toplantılarında beraberdik ve bu çerçeve içinde onu daha iyi tanıdım. Hiç belli etmese de dışarıdan diyelim daha sportif, daha canlı bir şey varsa bile sessiz ve derinden giden bir yöneticiliğini fark ettim. Ben altı senede kanlık yaptım. Bunun önemli bir kısmı Şafak'ın rektör yardımcılığı çerçevesinde geçti. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Hiçbir baskı altında kendimi hissetmedim. Bu bakımdan iyi bir yönetici olduğunu bugün düşünüyorum. Bilim yanı ise tabii mantık, ben de felsefe mezunuyum fakat felsefeyi bırakmış. Birisi olarak sosyolojiye geçtim, akademik gelişimi orada sürdürdüm. Ama pazartesi günleri, Mahmut Bey de bahsetti, pazartesi günleri yaptığı toplantılar ve çağırdığı şahıslar gerçekten e, üzerinde durulması gereken bir şeydi. Benim o zamanlar söylediğim, keşke bunları kaydetseydin. Çünkü e, belki Mahmut Bey'in dediği gibi, e, belli kayıtlar var ama notlar var ama kaydedilmiş olması çok büyük bir külliyat oluşturacaktı. Bu toplantıların hepsine gidemesen bile önemli bir kısmına katıldım ve davetli kişilerle ele alınan konuların zenginliği ve büyük bir bilim yelpazesini ortaya koyuşu gerçekten ilgi çekiciydi. Bu da tabii e, Şafan üniversite dışı bağlantısını, ilişkilerini, bilimsel çerçeve dolayısıyla, hayatı dolayısıyla ilgi duyduğu alanları ortaya koyuyordu. Dolayısıyla benim izlediğim, çok yararlandığım toplantılardan bir tek şey, keşke bunlar kaydedilseydi ses olarak, belki o zamanki teknoloji şimdiki gibi değildi. Yani küçük bir kaset olacaktı, kaç kaset birikirdi. Halbuki şimdi konuşuyorsunuz, yazılı hale dönüşebiliyor. Bu bakımdan inşallah aldığı notlar bir yerde bilim hayatı için, bu ele alınan konular için önemli bir katkı olur. Emekli olduktan sonra pek görüşemedik Şafak'la. Ben de bir taraflardaydım, o da bir taraflardaydı. Ama şimdi... Onu tekrar görmekten, rektör beyle birlikte görmekten, benim de e, dekan olarak bu sistem içinde yer almam e, dolayısıyla e, çok memnun oldum. Ümit ederim ki bundan sonra Şafak'la daha sık görüşürüz. Böyle bir tarafa dağıldık hepimiz. Ben tabii e, en eski emekli olan benim. Benden sonra Mahmut Bey oldu. Ondan sonra Teoman Bey oldu zannedersem, sonra Şafat Bey oldu. Ee, i̇nşallah görüşmek üzere. Doğum gününü kutluyorum. Bugün doğum günüymüş. Nice senelere, uzun ömürler, sıhhat afiyet dinliyorum Şafat Bey'in. Görüşmek üzere. Yaşını saklıyor, söylemiyor. <gülüyor> Şimdi konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sevinç Gül Seçeni e davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlar, Değerli Hocalarım ve Öğretim üyeleri, Sevgili Öğrenciler, Çok Kıymetli Arkadaşlarım, Öncelikle Sizi Sevgiyle Selamlıyorum. E, Profesör Doktor Şafak Ural'a Saygı Toplantısı, Ana Başlığı Altında Yapılan bu etkinlikte kendi konuşmama ben bir başlık koydum ve başlık da bir arada yaşamak. Şafak Hoca ismi sizde ne çağrıştırıyor diye sorsalar, şunları sıralarım. Pazartesi toplantıları, ki burada bahsedildi biraz, Asos Felsefe ve Arkeoloji toplantısı, bilgi yönetimi derslerimizin ilk ders konusu mantık yaz okulları, mantık merkezi, mantık derneği ve tabii ki İstanbul Üniversitesi'nde enformatik disiplininin gelişmesine yaptığı katkılar hocamızın. Bütün bunlarda ortak bir özellik var ki, bunun Şafak Hoca için de çok önem taşıdığı şüphesiz birliktelik ve, ya da bir aradalık. Bunu 2009 yılında küreselleşme sürecinde eğitim sorunlarının felsefi boyutluk konulu Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi'nde yaptığı konuşmanın metninde de görüyoruz. Bu konuşmasından alıntı yaparak söylediklerini aynen sizlere aktarmak istiyorum. Hepimiz... Birkaç hayatı birden yaşıyoruz ve bu hayatın üniversite içerisinde bizi ilgilendiren noktası bir arada yaşamaktır. Bu bir arada yaşamak, farklı kültürlerden gelenlerin bir arada yaşaması, farklı inançta olan insanların bir arada yaşaması, farklı değerlere sahip insanların bir arada yaşaması, farklı ekonomik güce sahip, sosyal statüye farklı insanların bir arada yaşaması gibi hususları içermektedir. Başkalarına saygı, çağdaş değerlerin ne derece benimsenmesi, hangi değerlerin benimseneceği yine bütün bunlara eğitim çerçevesi içerisinde düşünmek mümkün görünüyor, demiş Şafak hocamız o toplantıda. Çok keyifli geçen pazartesi toplantılarında, kıymetli bilgiler edinirken toplantıların müdavimleri olan değerli hocalarımızla ve konuşmacılarla tanışma ve kaynaşma fırsatı da bulurduk. Şafak Hoca sıcağı sevmediği için odası da çoğunlukla serin olurdu ama e, toplantı sırasında birlikte içilen çay ve kahveler ve e, paha biçilmez sohbetler bizi ısıtırdı. Şafak Hoca'yı çok uzun zamandan Beri tanımama rağmen mantıkla uğraşan bir felsefeci olması sebebiyle de olabilir ama yıllarca onun enformatiğe olan özel ilgisini bilemedim. bilmedim. Oysa daha 80'li yıllarda felsefe bölümünde bilgi işlem dersini müfredata koydurtmuş olan hocamızdı. Yıllar sonra felsefe bölümünde mantık ve bilgisayar uygulamalı dersinin içeriğini birlikte belirleyecek ve o dersi büyük bir zevkle hem örgün hem de ikili öğrencilere verecektim. Bu özel ilgiden kaynaklı olsa gerek İstanbul Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimleri ve Enformatik disiplinlerinin de ayrıca bilişim çalışmalarının gelişmesine olan desteği sadece rektör yardımcılığı görevi süresince değil, hep sürdü. Bu anlamda Profesör Doktor Mesut Parlak hocama da Desteği e, hocamın da desteğini almadan geçemeyeceğim. Bu vesileyle hocam sizlere de içtenlikle teşekkür ediyor. Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Ana Dalı Doktora derslerinden olan Bilgi Yönetimi dersinde bir geleneğimiz var. İlk dersimizi Şafak hocamız yapar. Ders süresince nefesler tutulur ve bilgi nedir sorusuna Şafak Hocanın verdiği cevabın içindeki mesaj yakalanmaya çalışılır. Hocam Şubat ayının ilk ikinci yarısında müsait olursanız yine ilk dersimize bekliyoruz. Sağ olun. Profesör Doktor Şafak Ural yoğun temposuna rağmen sanırım birçoğumuzun gibi benim de hiçbir teklifimi geri çevirmedi. Daha geçtiğimiz Eylül'de Sakarya Üniversitesi'nde yaptığımız Yapay Zeka Yaz Okulu'nda zeki makineler insanların yerini alacak mı konulu panelde panelistimiz olur musunuz dediğimde hay hay memnuniyetle deyip e, tam saatinde de gelerek panelde yerini almıştı. Tekrar teşekkür hocam. Çapak Hoca sayesinde felsefe bölümünün çok değerli öğretim üyeleri ve yardımcılarını da ve diğer felsefe bölümlerinden olan değerli hocalarımı da e, yakından tanıdım. Birlikte çok keyifli ve verimli zamanlar geçirdik ve aslında yapacağımız daha çok iş var birlikte. Hocamıza bugüne kadar çeşitli ortam ve etkinliklerde kendisiyle bulunma fırsatı Verdiği ve bizlerle engin bilgi ve tecrübesini paylaştığı için iştenlikle teşekkür ediyorum. Ailesiyle birlikte uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Saygılarımla. İkinci oturma hoş geldiniz. Antarktika Kutup Bilimsel Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Ali Türkeli. Konuşmayı yapmak üzere davet ediyorum. Saygı diğer hocalarım, sayın büyüklerim, hepiniz hoş geldiniz. Benim öğrenci ilk zamanındaki hocam, sayın Prof. Dr. Hayri Şafak Ural'ı anma günü olarak daha doğrusu doğum günü olarak doğum günü vesilesiyle böyle bir e, tertibi düzenleyen bütün arkadaşlara minnettarım. Her şeyden önce şafak hocamızı dünyaya getiren doğum günü vesilesiyle olduğu için dünyaya getiren pederleri Mustafa Bey, valideleri Betlile Hanım'a böyle bir insanı e, dünyaya kazandırdıkları için Allah rahmet eylesin, kainat rahmet eylesin. Önce onlara teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, sizin de daha nice yıllar sağlıklı, sıhhatli yaşamanızı temenni ediyorum. Ben biraz tabii farklı bir konuyu ele alacağım. Diğer hocalarımız e, akademisyen olarak Şafak Hocamızla beraber birçok konulara değindiler. Biraz konunun farklı boyutunu ben e, tertip komitesi arkadaşlardan rica ettim. Çünkü ben öğrencisiydim ama yıllar geçtikten sonra hocamızla farklı bir alanda beraberliklerimiz oldu. Bu ne derseniz bundan 8 bin kilometre uzaklıktaki Moğolistan'da beraber bir 2 bin kilometre kadar tam anlamıyla tropi diyebileceğimiz Orhun abidelerini ziyaret şeklinde bir gezimiz oldu. Müteakip yıllarda daha sonraki yıllarda Arjantin, Boynus, Halistan, Tutun. Şili'nin Santiago başkenti Santiago'da da e, beraberliklerimiz oldu. Dolayısıyla ben Şafak Hoca'nın bu seyahat sürecindeki e, beraberliğimizdeki izlenimlerimi dile getireceğim. Ama her şeyden önce Fransız Beykün şöyle demiş. Seyahat gençlerde eğitim yaşlılarda görgünün bir parçasıdır demiş. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilen bir hadiste bir kişiyi olduğu gibi tanımak için onunla ya yolculuk yahut alışveriş yahut da komşuluk yapmanın gerekliliğini beyan eden hadis-i şerifi buyurmuşlardır. Bir konuya değineyim. Hazreti Ömer yanında bir hususta şahitlikte bulunuyor bir adam. Hazreti Ömer ona ben seni tanımıyorum. Seni tanıyan birini bana getir diyor orada bulunanlardan birisi ben onu tanıyorum deyince Hazreti Ömer nasıl bilirsin diye soruyor. Emin ve adil bir adam olarak tanıyorum deyince gecesini gündüzünü bildiğin yakın bir komşuluğun var mı bu adamla diye soruyor. Hayır diye cevap veriyor adam. Peki diyor, insanın takvasını ortaya koyan, koyan muamelesidir. Dolayısıyla bu adamla bir muameleniz, yani bir alışverişiniz oldu mu diyor. Hayır diye cevap veriyor. Peki diyor bununla insanın ahlakını güzel veya çirkin olduğunu anlamaya imkan veren bir yolculuk yaptın mı diyor. Adam hayır yolculukla yapmadım diyor. O zaman sen git diyor. Başka bir şahit gelsin diyor. Ben burada demek ki bir insanı iyi tanıyabilmek doğruluk ve dürüstlüğünden emin olabilmek için onunla ya yakın komşuluk, ya alışveriş ya da gerçekten uzun bir seyahatte beraberlik yapmak gerektiğini çıkartıyorum. Aksi takdirde yani bu ölçülerden hiçbirisiyle tartmadığımız bir kişi hakkında mislet veya menfi yönde şahadette bulunulamayacağını çıkartıyoruz. Dolayısıyla Şafak hocamla dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar ki önceki bir aylıklı, sondaki 15 günlük bir seyahatlerim oldu. Bu gezilerde gördüğü, hepiniz birileriyle mutlaka yolculuk yapmışsınızdır. İlk intibam Şafak Oşa'nın gayet soğuk soğukkanlı olması seyahatlerde. Hazırlıklı olması, öyle hazırlıklı derken herhangi bir valizi şeysi falan yok, bir sırt çantası ee, belki ihtiyaç varsa ki o ihtiyaç olup olmadığını önceden bana da sormuştur. Şili Santiago'ya gitmeden önce gerekliyse bir takım elbise alır. Ee, Sayın Rektörümüzün bahsettiği takım elbisenin hikayesine bir ulama olsun. Bir tane takım elbisesinin Santiago'da bir gün giymişti. Ee, evet, Büyükelçilik toplantısında. Ee, Şafak hocamız şanslı e, saat farkına rağmen jettap olmadığına şahit oldum. Yani 14-16 saatlik bir farklılık varken e, Boyun-i Saryos'ta, Santiago'da öyle bir durumu yok. <gülüyor> <gülüyor> e, şafak hocamızın tertipte olduğu ve dikkatimi çeken bir şey e, gezerken ki gezmek ne demek? Mesela Boyun-i 13-14 kilometre yürüdük. Yani yürü, gezmek demek Şafak Hoca için yürümek demek. Eğer ki ayaklarınız sağlamsa bol bol yürürsünüz. Çok hızlı bir şekilde yürümek. Ben 13 kilometre sonra pes ettim. Bir daha değil Şafak Hoca yürümedim. Ee, bol bol yürür. Ee, dikkat ettiğim şey yürürken çok fazla takılmaz. Mesela Ulan Batır Tarih Müzesi'ni gezerken dahi her bir yere 3-4 saniye bakıp geçmesi. Bu belki e, Fotojenik hafızası olduğunu ispatıdır, gördü, algıladı, tamamladı, hafızasına yazdı, bir an önce başka bir yere gitti. Ama bazıları saatler, dakikalarca bakar, ellemek ister Şafak Hoca'nın kesinlikle böyle bir şeysi yok. En e, hoşuma giden bir tarafı yabancı ülkelerde hangi şehirde olursa olsun öyle alışverişlere takımlıyor. Kesinlikle alışveriş düşkünü birisi değildir. Şuradan, şu mağazadan şunu alayım, bunu alayım diye öyle bir düşüncesi yok. Ve e, artık bunu bir eleştiri olarak özür dilerim Şafak Hocam. Eleştiri olarak kabul et, <gülüyor> etmeyin ama e, gerçekten benim için garipsediğim bir konuydu. Şafak Hoca Allah uzun ömür versin, Allah sağlığınızı hiçbir zaman eksiltmesin. Hiçbir zaman yediğine içtiğine pek bir dikkat etmiyor. Gerçi Türkiye'deyken, İstanbul'dayken iyi bir gastrolob, iyi bir burma olarak belki bilinir. Seçicidir kullandığı gittiği mekanlarda yediği yemeklerde ama özellikle Moğolistan'da gördüm Hiçbir endişesi olmadı önde ne konulduysa ne verildiyse hiçbir şey demeden hemen kabul etti yedi aynı şeyi Santiago'da da yaptı Buenos Aires'te de yaptı yani bu farklı kültürün ürünü acı mıdır tatlı mıdır belki hasta olurum diye öyle bir endişesi olmadı bulduğunu yedi bir kaprisi de olmadı. Ee, yani büyük olması, akademisyen olması diğer seyahat ekibindeki kişilere bir üstünlük falan taslamadı hiçbir zaman. Her zaman uyum içerisinde oldu gezilerimizde. Yani yeme içme konusunda çok rahat. Ben e, hani şu belgesellerdeki e, bergeyips gibi falan olduğunu şey yapmıyorum ama gerçekten yeme içmede Şafak hocamız çok rahat, korkusuzca e, yabancı kültürlerin yemeklerini yiyebiliyor. Bunu ben Önceleri garipsedim. Çünkü ben o aynı şeyi yapamıyorum. Bu da sağlığından kaynaklanan şey. E, Şafak Hocamızın ben uyuduğunu görmedim. E, yani uçaklarda kısmen uyuyor ama e, ikamet ettiğimiz, barındığımız yerlerde hangi dönemde, hangi saatlerde uyuduğunu bilmediğim için sabahleyin programda her zaman dinç bir şekilde kalktı, iştirak etti. Ama özellikle söylüyorum. Eğer yürüme kabiliyeti olmayan veya yürümeye tahammül edemeyen insanlar Şafak Hoca ile hiçbir şekilde yola çıkmasınlar, gezintiye çıkmasınlar. Öğrenciyken bir kere evine gerçi senelerce öyle gitmiş. Buradan Eminönü'ne kadar yürürmüş. Eminönü'nden vapura binip Kadıköy'den tekrar evine kadar yürürmüş. Ben bir kere hızlı adımlarla yağmur yağıyordu. Buradan Eminönü'ne kadar yürüdüm. Karaköy'e kadar yürümüştüm hatta. Ama... Yani boynu sayısı 13 kilometre yürüdükten sonra pes ettim yani, anladım ki e, bu tahammül edilecek şey değil. Allah bu sıhhatinizi, zindeliğinizi eksik etmesin hocam. Şafak hocanın e, seyahatlerde gösterdiği uyumluluk demiştim. buna Moğolistan'da bizi endişe olarak gördüğümüz bazı konularda o gayet rahattı. E, hatta bir anımı olarak şey yapayım. İşte çok zor şartlarda olan bir geziydi. Bir Moğol çadırının yakınında durduk ve... ...acaba yiyecek bir şey var mı ki diye düşüncesiyle yaklaştık. Ben daha önce Moğolistan'da bulunduğumdan ve ne olduğunu bildiğimden dolayı... ...çadırın, yurdanın kapısına girerken ağır bir, kesif bir koku gelmeye başladı. Ben tahmin ettim ne olduğunu ama içeri girdik Şafak hocam da girince... Yurdanın sahibi, yurdaların ortasında bir soba ocağı, ateş yanar. Üzerinde de büyükçe bir kazan var. Bir şey kaynıyor. Kapağı kaldırdı. Çok özür dilerim. Koyunun ne kadar göden şirden şi hambar, bumbar varsa hepsini atmışlar komple. Fokur fokur kaynıyor yani samanlarla, şeylerle. Moğol işte bu var e, porsiyon olur. Yer misiniz diye soruyor. Ben tabii Geri çekilmek istemiyorum ama şabak hocam, ne olayım yenmez mi? <gülüyor> demesi dahil yani ne oluyor benim nedir o falan diye merak etmesinden bendi belki. <gülüyor> Kaynadığı için de önemli değil belki. Demek istediğim yemekte kesinlikle kaprisi olmadı. Çok önemlidir havaalanlarında, girişlerde, çıkışlarda. Kimisi pasaport unutur, kimisi bir eşyasını unutur değil mi? ya yani herkesin başına gelebilir bu tür şeyler ama mu? Şafak Hoca'mız da kim var olan tertibinden dolayı, intizamına hazırlıklığından dolayı böyle bir olaylara mal bırakmamıştır kendisi hiçbir zaman. Ben e, tabii e, kendisinin müsaadesi izle olun bilmem ama onlarca bende hatıra var böyle gezilerimizde olsun, Santiago'da olsun, Buenos Aires'te özellikle Moğolistan'da, Kazakistan, Kıdlistan gezisindeyken. Bir gün Almantı'da oturuyoruz, ne yapalım, hadi piknik yapmaya gidelim dedi hocamız. Tabii dedik, atladık arabaya. Başka ülke, yani Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gittik. E, gittiğimiz arabada plaka dahil yoktu. Piknik yaptık. Dönüşte bir yerde mola verince Amerikalıların e, büyükelçiliği, personelleri de aynı yerde e, durakladılar. Siz kimsiniz, Türk'üz falan. İşte niye geldiğiniz, nesiniz diye merak ediyorlar. Şafak Hoca'nın hem espri hem de burada bir siyasi e, cevabı diyelim. E, şöyle demişti bana ben hatırlıyorum. Mehmet Ali bunlara öyle bir cevap verelim ki çatlasınlar bunlar yani. Merak etsinler. Çatlasınlar. E, ne diyeceğiz hocam? Doğruyu söyleyelim. Piknik yapmaya geldik diyelim. Ben <gülüyor> demişti Ve gerçekten Amerikalılar'a biz Almatı'da oturuyoruz. Biz buraya piknik yapmaya geldik. Bişkeke deyince adamlar şenşaklık olan insanlar birden dumura uğradılar yani. Başka bakmaya başladılar. Düşünemediler. Ee, ben çok teşekkür ediyorum bana bu, bu imkanı verdiğiniz için Özgünç Hocam. Ee, Şafak Hocam tekrar validenlerinize, pedenize Allah rahmet eylesin. Sizin gibi bir insanı kazandırdıkları için bundan sonraki yaşınızda bu sağlık, sıhhat ve afiyetiniz eksik olmasın hocam. Saygılarımla. Ankara 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Ahmet Arhan Çetli konuşmasını yapmak üzere kürsüye şey davet ediyor. Şakal hocam, ee, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli konuklar. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Benimle Şahap Hoca'nın ilişkisini bilenler birbirimizi sürekli eleştirdiğinizi de bilirler. Hemen her toplantıda o bana eleştiren bir şey söyleyeyim. Böyle bir hani soru sorar. Yani ama ben bunu tabii çok güzel bir şekilde de anlıyorum. Yani çok güzel bir şey. Aynı şekilde ben de her zaman hocamı eleştirip ve her zaman çok büyük bir sabırla, olgunlukla bizim eleştirilerimizi dinler ve cevaplandırmaya çalışır sabırla. Çok o açıdan da nasıl bir akademisyen, bir insan olduğunu çok yakından biliyoruz. ben bugün karşınızda hem Marcus Antonius hem Brutus olarak bulunuyorum. Şimdi böyle söyleyince tabii Shakespeare'in ünlü eserini de hatırlayınca kime gönderimde bulunuyoruz? Julius Caesar'da. Hocamız oluyor, Şafak Hoca oluyor. Hatırlarsınız belki hepiniz biliyorsunuzdur. Antonius bu cenaze töreninde meşhur bir tiradı vardır. E, Sezar'la ilgili konuşurken. E, çok ünlü bir retorik örneğidir aynı zamanda. Belki ben e, Sezar'ı övmeye değil gömmeye geldim. Sonrasında da ama e, Brutus'un söylediği laflara böyle gönderimler de bulunur. Ama der Brutus şerefli bir adamdır her seferinde o sözü tekrar eder. Hani dinledikten sonra Brutus'la ilgili bütün fikirler olumsuz yöne doğru dönüşürler. Şimdi ben e, ne anlamda Marcus Antonius'u? Um? Ha o sözün kalıbını kullanacağım. Bu defa ben buraya Şafak Hoca'yı yermeye değil övmeye geldim. Öncelikle. İkincisi ama Brutus olmaya da devam ediyorum. Aynı zamanda da hani solipsizme ya da solipsiz antolojiye ihanet eden de benim. Orada yani bürütüsle böyle söylüyordu diye geçen şeylerin hepsini de söyleyen benim. Dolayısıyla böyle çift kişilikli ve çelişik bir <gülüyor> durumdayım. Bu şekilde kendimi ifade etmeye çalışacağım. Evet hocam ben. ben. <gülüyor> Şimdi e, e, hocamızın ben hani bana bu konu düştü. solipsist ontoloji konusu düştü. Bunu e, hocamızın geliştirmeye çalıştığı bu kuramı kısaca anlatmaya, arz etmeye çalışacağım. Tabii burada bir dezavantajım da var. Hocamızın bu projesi aslında nihayetlenmiş değil yani sürüyor. Hani belki kafasında bitmiş olabilir ama ara ara sağ olsun bizimle paylaştığı yazılar üzerinden izleyebiliyoruz. Yani şu an benim söylediğim bazı şeyler değişmiş de olabilir. Hocam bu böyle değil de diyebilir. Hani bu pay içerisinde dinlemenizi rica ediyorum. Şöyle başlayacağım. Solipsizm ve ontoloji aslında çok bir araya gelecek iki terim değiller. Yani solipsizm hakikaten ipseden geliyor, tek bencillikten geliyor. Bir anlamda hani benim varlığımın ötesinde hiçbir şeyden emin olamayacağımız ya da hiçbir şeye varlık atledemeyeceğimiz gibi bir savı içeriyor. Ontoloji de ontologos. Yani var olanların logosu ile ilgili hani ikisini kolay kolay bir getirmek de mümkün değil gibi. Ama bu çok öyle de değil şöyle bakarsak. Hani ontolojiyi biraz daha ontoteoloji olarak, metafizik olarak anlarsak bu çok mümkün değil hakikaten. Ama Şafak Hoca zaten ontolojiyi bence böyle anlamıyor. Ontolojiyi çok daha fazla Varlık teriminin ya da varmış teriminin, var olanların anlamını çözümlemek üzere ele alıyor. Yani kendisi bir metafizik yapmaya çalışan bir felsefeci zaten değil. Bu anlamda ontoloji ile solipsizm terimi bir araya gelebilir. Solipsist bir bakış açısından biz varlığı, var olanları nasıl anlamalıyız, anlamlandırmalıyız sorusuna hocamızın ben bir cevap önermeye çalıştığını düşünüyorum. Hocamızın bence çıkış noktalarından bir tanesi bu anlamda solipsizm bir bakıma şöyle de bir şey söylüyor hocamız. Diyor ki solipsist düşünüş biçiminin eleştirilerine aslında felsefe tarihinde hiçbir zaman hakkıyla cevap verilememiştir. Yani solipsizm her zaman hani hakkıyla savunulduğunda, kuşkucu bir şekilde savunulduğunda çok kolay alt ve hiçbir şekilde alt edilebilecek bir görüş değil. Hani bir bakıma bütün felsefede belki solipsizm aşılmasına yönelik bir tanem girişimlerden oluşuyor. Fakat hiçbir zaman bu nihayete ulaşmıyor. Bir tanesi bu. İkincisi... E Hepimiz biliyoruz. Şafak hocamız doğa bilimlerini, orada elde edilen sonuçlara çok büyük önem veren bir felsefecidir. Onları hem bilir hem izler hem de felsefesinde onun etkilerini hep görürüz. Burada özellikle muhterif konuşmalarında da dinledim. Yazdığı makalelerde de okudum. Mesela Newton mekaniğinin gelişiminin felsefe üzerindeki etkisini çok önemser. Hatta mesela Kant okuması, yani değişik şekillerde dinlemişizdir. Özellikle Newton'ci bir doğa anlayışının ya da bilim anlayışının felsefedeki etkilerinin aslında ortaya çıktığı bir felsefedir Şafak Hoca'ya göre. Ancak burada şöyle bir noktaya da karşı karşıya kalırız. Bizim doğa bilimi anlayışımız ya da doğayla ilgili tasavvurumuz değişiyor ama bunun etkilerinin e, felsefeye ya da ontolojiye ve hatta sonra mantığa yansıması bir gecikmeyle oluyor. Yani hemen olmuyor. Zaman alıyor. Belli bir süre sonra biz... E, ...sentezleme biçimlerimizi, düşünme biçimlerimizi değiştiriyoruz. Bu açıdan bakıldığında mesela belki de gene aynı mekaniğin, aynı anlayışın beraberinde getirdiği anlık, mantık anlayışı... ...belki çok sonra modern felsefeye Frege üzerinden, 19. yüzyıl sonlarında filan giriyor. Yani olguları önermeleri esas alan bir mantık üzerinden biz düşünmeye çok sonra başlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında doğa bilimlerindeki gelişmelerin iltimi mekaniğiyle de sınırlı değil. E tabi Einstein'ın görevliğinden mesela bahsedebiliriz, relativite kuramından bahsedebiliriz. E bu kuramın da tabi ki felsefe üzerine etkileri olmuş ve olmaya devam ediyor. Nasıl etkisi olmaya devam ediyor? Bizim aslında nesne ve nesnellik anlayışımızı relativite kuramı çok ciddi anlamda dönüştürüyor. Yani olgulara bağlı olarak ortaya dahi çıksa nesnellikten bizim anladığımız şey Mesela Kastirel'in kavramsallaştırmasına gönderme yapabiliriz. Bir takım referans çerçeveleri arasındaki transformasyonlarda korunan, invariant olan bir takım özellikler üzerinden tanımlanmaya başlıyor. Yani nesneleri anlayış biçimimiz daha bağıntısal hale gelmeye başlıyor. Nesnenin kendisini bir cerhar ya da töz olarak düşünmektense bir bağıntısal yapı içerisinde düşünmeye başlıyoruz. Ha bir de kuantum fiziği var, onun etkileri çok daha belki sonra daha da fazla ortaya çıkmaya başlayacak. Bu var olanların ya da fiziksel tesahürlerin gözlem bağımlılığı konusu, en azından klasik yorumlara göre felsefe üzerinde son derece etkili olmak durumunda ve bir bakıma da etkili oluyor. Şöyle söyleyebilirim, aslında bence Şafak Öze konuya şöyle bakıyor diye düşünüyorum. Fizikteki tüm bu gelişmeler, yani relativite kuramı ve hatta sonrasında kuantum fiziğindeki gelişmeler Bizim nesneyi düşünüş biçimimizin özellikle özdeşliği, aynılığı düşünüş biçimimizi değiştirmek ve dönüştürmek durumunda. Yani eskiden olduğu gibi aynılığı, özdeşliği, o ilkeyi düşünerek yolumuza devam edemeyiz Şafak Hoca'ya göre. Bu anlamda bu düşünüş biçimlerinin yani doğa bilimlerinde ortaya çıkan düşünüş biçimlerinin ontolojiye ve mantığa etkilerinin izini ben Şafak Hoca'mızın sürdüğünü düşünüyorum. Gene hatırlayalım. E, Wittgenstein'ın mesela görüşlerine gene burada gönderme yapabiliriz. Wittgenstein der ki aslında özdeşlik hakkında biz konuşamayız. Yani özdeşlik ifadelerinin dile getirilebilmesi mümkün değildir. Buradan hareketle de aslında Frege'yi biraz da ciddi anlamda eleştirir. Fakat nasıl ele alınması gerektiği konusunda çok nette değildir. Yani konu bir şekilde e, tam anlayamayız yani nasıl nereye koymamız gerektiğini. Burada da özellikle Wittgenstein'ı anlamaya çalışırken iki farklı yorum biçimi ortaya çıkar. Bir tanesi biraz daha representist dediğimiz, yani dilin olguları temsil ettiğini söyleyen, daha biraz daha realist bir yaklaşım. Bir de presentist dediğimiz, yani dilin aslında olguları bize sunduğu, yani dilin içerisinde onların varlığa geldiği bir bakış açısı. Ben Şafak Hoca'nın deminden beri bahsettiğim bu fizik anlayışları çerçevesinde dilin, bu prezent edici, sunucu, bir şeyleri varlığa getirici özelliğini daha öncelediğini ve buradan hareketle bizim özdeşlik tasavvurumuzu dönüştürmeye, değiştirmeye yönelik bir kuram geliştirmeye çalıştığını düşünüyor. Ve bu çok önemli bir proje olduğunu düşünüyor. Yani Şafak Hoca'nın nihayetlendirebildiği ölçüde belki de felsefe tarihinin en önemli düşünüş dönüşümlerinden bir tanesinden söz ediyoruz. Solipsiz'in sizinle bu nasıl bir araya geliyor? Şafak Hoca olaya şöyle bakıyor, yani kullandığı terimleri de bir şekilde burada ele almaya başlarsak. Şafak hocamıza göre bilincin birtakım varlık kazandırma fiilleri var. Yani bir bakıma her şey hakikaten o bilince bağlı olarak ve bilincin varlık kazandırma fiilleri içerisinde ortaya çıkıyor. Fakat bu tek tek nesnelerin ortaya çıkarılması gibi bir şey değil. İşte benim konuşmamın başlığında geçen, kendisinin de o şekilde andığı için ben böyle söylüyorum. Ural mekanları diye bahsettiği şey tam bu bağlamda ortaya çıkıyor. Biz nesnelere belirli mekânlarda varlık kazandırıyoruz. O mekanları da aslında teşkil eden şey yine bağlantılar, Bağıntı esaslı bir şeyden bahsediyoruz. Yani fiziksel nesnenin var olduğu ya da fiziksel nesneden bahsettiğimiz mekanın kendisi... ...fiziksel nesnelerin içinde bulundukları bir bağıntılar ağı gibi, o mekana mahsus bir bağlantılar ağı gibi düşünün. Ve biz o mekanlarda nesneleri bir bakıma bu... E, bilincin fiilleri içerisinde varlıyoruz. Yani bu açıdan bakıldığında da hani bir matematiksel nesneye varlık kazandırma ile bir fiziksel nesneye varlık kazandırma ya da fiktif bir karakterde varlık kazandırma aynı felsefi çerçeve içerisinde de içe, ele alınabilir hale geliyor. Öznenin perspektifinden hepsi çünkü var olanları aklında konuştuğumuz nesneler olarak ortaya çıkıyor. Tabi <gülüyor> bu bir hani Felsefe oturumu, sempozyumu değil. Hocamızın ne yapmaya çalıştığını kısaca ele almaya çalışıyoruz. Bununla sana tabii girmeyeceğim. Sadece bir iki tane bu düşünüş biçiminin sonucundan bahsedeceğim. Bir tanesi bence şu. Existence dediğimiz, varmış dediğimiz terimin anlamı bu kuram içerisinde değişiyor. Bir şeye vardır dediğimizde o vardır teriminin. Yani exist ediyor derken kullandığımız terim aslında bir nesneye bence Şafak Hoca'ya göre atfedilebilecek bir şey değil. Nesne ile Ural mekanları arasındaki bağıntı da ortaya çıkan bir şey. Yani existence mutlak anlamda düşünülebilecek bir şey olmaktan çıkıyor. Bir mekanı ve bir bağlantılar ağına göreli hale geliyor. Bunun çok önemli bir başka sonucu da var. Çabuk hocamızın bana gönderdiği bazı makalelerde özellikle üzerinde durduğu bir konu bu. Değillemeden neyi anlamamız gerektiği, negatiyondan neyi anlamamız gerektiği de mantık açısından da son derece önemli bir hale geliyor. Bir şeye yoktur demek, bir şey var olmuyor demek de mutlak bir anlama gelmemeye başlıyor. Yani siz ancak belirli bir mekanda var olan bir şey, o mekan itibariyle var olmadığını söylediğinizde bir değil kullanıyorsunuz. Yani o mekan itibariyle mutlak anlamda yok demiş olmuyorsunuz. Bu anlamda belki de hani bugüne kadar özdeşlik ilkesine... Bu ölçüde hani radikal bir eleştiri getiren ve yeni bir mantık olabileceğini ihsas eden böyle bir proje bence ben görmedim. Yok yani bu anlamda son derece önemli bir e, girişim olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir ütüsleye dönerek tekrar e, bazı sorular sorarak ben bu e, anlattığım konuları bitirmeye çalışacağım. Hocamız zaten dediğim gibi projesi devam ediyor. Uğraştığı sorular da var. Eminim bunlarla da uğraşıyordur. Benim dikkatimi çeken ve gözüme çarpan sorulardan bazılarını anmak istiyorum birkaç tanesini. Bir tanesi şu deminde bahsettim, bu düşünüş biçimi içerisinde Ural mekanlarına nispetle nesnelerin var olduğunu söylediğimizde aslında nesne ayrımı da gözetmiyoruz. Yani fiziksel nesneden dediğim gibi bahsedebildiğimiz gibi fiktif nesnelerden de hayali nesnelerden de bahsedebiliyoruz. Ama yani hocamın pozitivist ve fizikçi bir tarafında bildiğim için yani bu fiziksel mekanın ayrıcalıklılığının nasıl temellendirileceği bence önemli bir konu. Yani hocamızın bunu bunu açmasını bekliyoruz, daha iyi anlatmasını bekliyoruz. İkincisi, bu kuramın kendisinin geliştirildiği mekan, bir Ural mekanı nasıl bir mekandır da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü tüm bu mekanlardan bahsedebilmek için tüm Ural mekanları gibi tümel eleme içeren bir önerme kullanmanız lazım. Ama varlık terimi artık mutlak bir anlamda kullanılamadığı için... ...böyle bir genellemeyi nasıl yapabileceğimiz bir sorun haline dönüşüyor. Yani kuramın kendisinin geliştirdiği mekanla ilgili bir problem ortaya çıkıyor. Son belki bir problemden daha bahsedebiliriz. Söz konusu bu varlık kazandırma fiillerinde hocamız için dil çok önemli. En çok tartıştığımız konulardan bir tanesi de o. Bana göre dilin kendisinin de içinde oturduğu bir mekan var. Yani dile önceliği olan ve dili mümkün kılan bir mekan var. O mekan şafa kural mekanlarıyla ilgili olarak nasıl ele alınabilir... Bu konuları ben hocamızın çalışmaları içerisinde açmasını bekliyorum. Bu projeyi yani uzun yıllar geliştirmesini ama sonlandırmasını tabii ve bize kendisiyle ilgili konuşacağımız, eleştireceğimiz yine pek çok malzeme sunmasını gönülden diliyorum. Bu sunumu bitirirken de birkaç şey daha söylemek istiyorum hocamızla ilgili. Hocamızın özelliklerini hep sayılıyor. benim sabah da sayılmıştır. Ben de bazılarını eklemek istiyorum. Demin bir tanesini söyledim. Ben, ben şafa böcek, benim hayatta gördüm büyük hocalarımız arasında eleştiriye en açık olan insan. Yani kendisini her konuda eleştiri her şeyi tartışabilirsiniz. Sizinle her konuda eşit olarak ve gerçekten ikna edilmeye ve etmeye tabii açık olarak tartışır. Ben bunun çok önemli bir hasret olduğunu düşünüyorum. İkincisi, belki gene geçmiştir, konuşulmuştur. Çok muzit bir hoca Şabak Hoca, <gülüyor> çok esprili bir hoca. Yani siz bir konuyu sarmaya başladığınızda, hani bir geyik yapmaya başladığınızda da diyebiliriz. Hocanın konuyu adapte olup sizin esprinizin üstüne yeni bir espriliyle çıkması min saliheler oluyor. Ya yani bu kadar hızlı bir şekilde espri geliştirebilen mi hocamız. Bunu da bence çok e, takdir değer. Bir de son bir özelliğinden bahsedeceğim. Bence Şafak Hoca bir lider. Yani lider derken neyi kastediyor? Liderliğin şöyle bir tanımı var. E, kendi başına bırakıldığında belirli bir amaca ulaşamayacak olan bir kişiyi ya da grubu etkileyebilme yetkinliği diyorlar o hedefe ulaşmak üzere. Yani Şafak Hoca'mız hakikaten bu anlamda bir lider. Yani bir iş yapılacaksa, bir efendim dernek kurulacaksa, bir etkinlik yapılacaksa Şafak Hoca işin içine kadar o doğru düğmelere basarak... Doğru insanlarla konuşarak, ilişkileri kurarak onu hedefine ulaştırır yani. Bu anlamda gerçek bir lider olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da uzun yıllar Allah başımızdan eksik etmesin. Hem mantıkan, felsefe faaliyetlerinde hem genel olarak. Kendisine saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Bu fırsatı bize yaratan arkadaşlarımıza, Özgür Bey'e Vedat Bey e özellikle tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Rahman Açar'ı konuşmasını yapmak üzere TÜRSE'ye davet ediyorum. Çok kıymetli hocalarım ve meslektaşlarım, değerli katılımcı konuklar muhabbetlerimi sunuyorum. Şafak Ural Hocamla ilişkilerim aynı koridorda bulunmak, aynı bölümde bulunmak veya idari bakımdan çalışmak gibi bir durum benim için söz konusu olmadı. Benim Şafak Bey ile ilişkim bilgi düzeyinde akademik seviyede söz konusu oldu. Bence olması gereken de bu diye düşünüyorum. Bilgi düzeyinde etkinlikler bazında düşünülebilir. Bir de burada konusu yazıldı. Bilim felsefesinin katkısı. Benim kendi alanım bilgi ve bilim felsefesi. Bunun üzerine ihtisas yaptım. Şafak Bey, hocamla e, defalarca bir araya gelmemize, karşılaşmanıza rağmen bir e, doktora jürümde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bulunmuştum. Bir de doçentlik jürümde bulunma durumu söz konusu oldu. Her ikisinde de yönlendirici, teşvik edici, uyarıcı, hatırlatıcı, e, yön verici, Ögelere dikkat çekti, katkılarda bulundu. Ben burada ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sonra insan yayınlarından uluslararası bir yayın olarak çıktı. Yani uluslararası delgilerde de değerlendirildi. Bilim felsefesi alanında Şafak Bey neler söyledi? Kısaca ben onları ifade etmek istiyorum. Ben burada bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlarla birkaç defa görüştüm, tatil Acaba bu bir çerenç yapılacak, meydan okunacak bir e, bildiriler sunulacak bir şey midir yoksa öyle e, hatralar, anılar şeklinde mi geçecek diye çok fazla bir fiks bir tablo sunmadılar. Dolayısıyla biraz e, konuşmacılar esnek bırakılmış. Bu anı dolayısıyla doğum de katı şeylere girilmesine gerek yok düşüncesinde. böyle. Bu bağlam içerisinde düşünüldüğümde ben şöyle diyeyim kısaca bilim felsefesine ilişkin. Bilim felsefesi, bildiğiniz gibi genel bilim felsefesine yönelik çalışmalar vardır. Özel bilim felsefeleri söz konusudur. Dolayısıyla genel bilim felsefesinde, genel bilim felsefesinin sorunları, problemleri, metodoloji ve mantıkla ilgili hususlar, özel bilim felsefesine ait hususlarda Büyük ölçüde her disiplinin kendi sorunlarıyla ilgili. Şafak Bey'in bu konuya baktığımız zaman felsefenin birçok alanında velut olduğunu görüyoruz. Sadece işte felsefeyle ilgili değil, aynı zamanda değer alanıyla ilgili, mimarlık alanıyla ilgili çalışmaların içerisinde, bilim felsefesi alanında yazdığı yazılar ve Bilim teknolojisi arasında, söyledikler var yazdıklarında. Ben bunları e, buradaki organizasyonu yapan değerli arkadaşlarıma e, yazıya dönüştürmeleri gerektiğini önereceğim burada bunları. Burada güzel anılar, hatıralar da var. Bunlar da aslında yazıya dökülmüş olsa kalıcı bir tarihi belge unsur olarak diye düşünüyorum. Şafak Bey'le de burada bulunan ondan sonra Teoman Hocam vardı ve Sosyoloji Bölümünden Hocamız. Bunlarla güzel faaliyetler yapıldı bilim felsefesinde. Şafak Bey'in bilim felsefesine ilişkin çalışmaların etkinlik olarak bir, Viyana İstanbul çevresinde ilişkin kurumsal bazlandı bağlamda gerçekleştirmek istedikleri vardı. Bununla ilgili attığı, gerçekleştirdiği, Türkiye'nin övüneceği gerçekten şeyler var. Özel olarak yayınladığı makaleler söz konusu genel felsefe içerisinde çizim. Bu bilim felsefesi bağlamında e, Viyana çevresi, Viyana çevresinin tezleri dediğimiz e, özellikle bunların sentaks, mantık, ve metafizik bağlamında görüşlerini e, Türkiye'de dile getiren, e, Türkiye'ye biliyorsunuz tarih sefaleti ismiyle çevrildi, ikinci bas başlık düzeltildi, tarih sefaleti olarak oraya takdim yazısı yazdı. Burada irdelemeye çalıştı, Popper'la ilgili düşünceleri tanıttı, bu konuda ben e, Şafak Bey'in yanlış kanatıldığı düşüncesindeyim. Düşüncesinin yeterince irdelenmediği kanaatindeyim. Kendisi de bu konuda yapılan görüşmelerde, araştırmalarda pozitivist ithamının kendisine aslında başkaları tarafından hak edilmediği bir şekilde verildiği düşüncesinde Şafak Bey'in kendisinin müsbet bilimin verilerinin dikkate alınması gerektiği noktasında uyarı ve aynı zamanda felsefeyi bilim kalıpları içerisinde yapılmayacağı uyarısını yapması. Bilimcilik anlayışına. Bunları kendi terenin edebildiği kadar makalelerine, konferanslarına her şekilde çalıştığı Bu konuda nereden bunlar çıktı diyebilirseniz. Ben bu konuda değerli hocamla ilgili bir çalışması yaptırdım ve onu burada değerli öğrencim var yüksek lisans tezi olarak. Hocanın doğum günü olunca onu da dedik geçirelim. Hem sürpriz olsun, böylelikle değerlendirelim. Türkiye kültürüne bir katkı olsun. Şafak Ural ve pozitivizm başlığını taşıyor. Burada kendi düşünceleri, kendi ağzından, kaleminden değerlendirmeler, iddialerle birlikte yapılmış durumda. Ee, arkasında da tanıtıcı, çok güzel, doyurucu bir eser. Ee, bizim Ankara'da Bilim dallarının düşünce temelleri diye bir bağımsız enstitümüz var. Ee, gönül istiyor ki bu işleri üniversiteler yapabilsin. Fakat maalesef üniversiteler biz e, bu işte. E, geri kalıyor yani yeterli düzeyde başarılı oluyoruz diyebiliriz yani kurumsal olarak bu açıdan bu açıdan ben söylediğim Şafak Bey'in diğer bir bilim tesisine katkısı burada röportajlar da var dolayısıyla biraz fotoğraf şey yapamadı biz güncel bir fotoğrafını Son web sayfasında görmüştük. Onu buraya koymak imkanı olsa daha güzel olacaktı, güncellenmiş olacaktı. Hoca hep genç gözüküyor, değil mi? Genç kalsın, genç yaşasın diyelim. Yani, Evet, ee, bu yönüyle. Fırat Bey var, benim yüksek lisans öğrendim. Şu anda doktora devam ediyor. Ben hocaya kendisine bunu takdim etmek üzere davet ediyorum. Buyurun, çabuk Evet, buyurun. Hocam büyük şeyler. Biz size bulamadık. Teşekkür ederim. Armağanınız şeyler... olsun. Evet, e, bir şeyler söylemek ister misiniz hocamla ilgili? Yani ben e, böyle bir toplumun önünde bulunmaktan çok mutluyum. Tertip eden herkese çok teşekkür ederim hocamıza da sağlıklı uzun bir ömür dilerim. Ee, kitabı çalışmayı yaparken kendisine başvurduk. Çok sabır gösterdi, çok zaman ayırdı, sorularımıza cevap verdi. Ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür Sağ olun, var olun. Evet, hep yaşımdan bahsediyorlar, kaç yaşımda olduğumu soruyorlar. Valla ben kaç yaşımda olduğunu soranlara son şeye göre pek hesaplayamadım. Eğer 3827 falan gibi diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü Türkiye'de yaşayıp e, her gün bir yaşıma daha giriyorum. Ama bugün buradaki e, yaşadıklarım hepsini geri aldı. Ben 3827 yaşındayım, belki 27 yaşındayım. Lütfen e, bir e, genç biraz sonra tekrar konuşacağım için fazla uzatmayayım ama e, sizlerin sayesinde e, gerçekten mutlu bir akademik hayat yaşadım. <gülüyor> Yani bu vesileyle teşekkür ediyorum. Biraz sonra tekrar edeceğim. Hocam, evet, e, Say Bey Ankara'dan sırf sizin bu toplantınıza katılmak üzere geldi. Orada düşünceye katkıda bulunan bir kişi, ilgi duyan arkadaşımız. Ee, evet, evet. En üst yaptığı faaliyetleri içerisinde ben birkaç hocayı çok özellikle beğendim dedi. E, Şafak Bey'in ismini özellikle zikretti. Dedim Şafak Hoca'nın böyle bir toplantısı var, Ben de de. Enstito adına ona böyle bir zarif, kibar hediye ee, günün anısına iyi günlerde kullanın iyi günlerde iyi. Bir, <gülüyor> bir 70 sene sonra daha başkasının altın falan iste. <gülüyor> 70 sene bekleyeceğim inşallah hocam. Ama yani, bir be be yani. Evet. <gülüyor> ben vaktinizi fazla almak istemiyorum diğer konuşmacı hocalarımız var değerli tüm misafirler kıymetli hocalarım şafak hocamın ayrıca Türkiye'de felsefe kültürüne biz ben Bande görev yaparken Türkiye'nin hiçbir yerinde o zaman felsefe bölümünde yoktu felsefe toplumunun 800 bülles vardı çok büyük buraya oraya hocalar gelirdi bu davetlerde Korkut hocam olsun, Teoman Dural hocam olsun, Şafak hocam olsun her zaman hiçbir zaman davetimizi geri çevirmemişler, getirmiş, katılmışlardır. Burada durmuş hocam da var, kendisi de sağ olsun. En son küreselleşme sürecinde eğitimin felsefi boyutları isimli Ankara'da organize etmiştim. Orada katılmışlardı, dünya çapında bir hadise etkinlik olmuştu. Şafak Bey, diğer hocalarımızla gerek Korkut Hocamla gerekse Durmuş Beyle Umur Bey de vardı. Onu belirtmek lazım bilim felsefesine. Ben bilim felsefesine katkı derken Şafak Hocamın bilim felsefesi kültürüne katkı olarak alıyorum ben. Batı'daki gelişme ve değişmeleri değerlendirme, irdeleme Türkiye'de de Düşünürlerimiz var, felsefecilerimiz var. Bu batıyı takip edebilecek, aynı zamanda gözlemleyecek, eleştireleme önleyebilecek şartta bu ürünlerde ortaya çıkabileceklerdir. Bununla ilgili e, bilim felsefesi, tarihi ve sosyolojisi diye çalışma grubu diye bir grup oluşturuldu. İnsanların üç Toplantı yapabildi. Ben iki toplantısına iştirak edebilmiştim. Değişik nedenlerle. Çok velut makaleler, bildiriler orada sunuldu. Sonrasını bilemiyorum artık. Göresi kapandı gibi. Ben bilim felsefesi alanı tabii Türkiye'de biraz bakir bir alan. Burada İstanbul Üniversitesi'nde işte Teamun Hoca hem bilim felsefesi hem mantıklı. Şafak Hoca'nın dışında Teoman Hoca'nın biyoloji felsefesiyle ilgili var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışan hocalarımız var. Bu açıdan ben e, özellikle bilim felsefesiyle ilgili hususta Şafak hocamın e, pozitifle ilgili e, pozitivizmi eleştiren tutumun anlaşılması gerekiyor. Pozitivin bir gereklilik olduğu noktasına vurgu yapması Pozitizmin aşırılıklarından da uzak durulması gerektiğini hatırlatması önem arz ediyor. Ben e, Türkiye etiketlemeler ülkesi, herkesi istediğiniz zaman e, çamura batırıp çıkarabilirsiniz. Çok basit bir düşünce biçimi, formu. Bundan uzak duralım. Ben e, organizasyona teşekkür ediyorum. E, kıymetli hocama bundan sonraki hayatında sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Doçan Doktor Samet Paça rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamadığı için onun konuşmasını bize Profesör Doktor Gülay Aksel Hakkıca e Ee, çok kıymetli bir yün. Samet abinin keşke bu olsaydı da beni bu sıkıntılı durumda bırakmasaydı. Ee, <gülüyor> e, e, becerebildiğim kadarıyla okumaya çalışacak. Ee, Sözcü dersine, dersle, maftolan. Ee, sorular üzerine konuşmasının başlığı. Bu hocalarım hakkında yaptığım ikinci konuşma. İlki İngiltere'deki doktor hoca Elie Zahar'ın 1995 yılında emekli olması sebebiyle düzenlediği bir günlük konferanstaydı. İnsan heyecanlanıyor ister istemez. Her ne kadar kişisel olsa da benim için önemli bir iki noktada başlamak istiyorum konuşmama. Karşılaşıp okuduğum Galiba lisenin ilk yıllarında ilk teknik anlamdaki felsefi metin olan Platon'un şölen biyoloğunu okuduğumda kapıldığım his, aşk, macera ve her şey haftaya bu sinemada şeklindeydi. Şafak Bey'den aldığım ilk mantık dersinde Aristoteles mantığı, kıyas kısımları vardı. O kısımları çalışırken ki hislerim de aynıydı. Felare, Dari, Camestres, Festino, Boraco vardı ama bunların önemli değil, asıl önemlisi Barbara vardı. Sofya vardı. Mantıkçılar Barbara'ya meyillidirler. Bense Sofya'ya. İnanılmaz keyifliydi. Daha sonra mantık dersleri eğlenceli, zevk aldığım oyun halindeydi benim için. Ama öyle iyi bir şekilde öğretilmiş olmalıydım ki daha sonra İngiltere'de aldığım üç mantık dersinden ilkini ve ikincisini normal şekilde atlatmıştım ama mantığın ciddi bir şey olduğunu da hafiften anlamaya başlamıştım. İlkini John Worrell'ın veriyordu ve World veriyordu ve Robert Stoyn 1963 yılında yayınladığı Set Theory and Logic kitabını kullanıyordu. İkincisini e, Colin Howson veriyordu ve Elliot Mendelsohn'ın Introduction to Mathematical Logic kitabını kullanıyordu. Ama üçüncü derste ki John Bell ve Moshe McCover tarafından kendi, kendilerinin yazmış olduğu Ecos in Mathematical Logic başlık kitabı kullanarak veriyorlardı. Mantığın ne kadar ciddi bir şey olduğu kafama Tuğla gibi düşmüştü. Şafak Bey'den aldığım bir diğer ders ise bilim tarihine dairdi. Bana o derste Kopernikus ve Ptolemy'nin sistemleri hakkında bir sunuş yapma ödevini vermişti. Her ikisinde daireler vardı ve tam bir kısır döngüye girmiştim. Onun nasıl bir bilimsel devrim olduğunu anlama konusunda. Neyse bir süre sonra da onu elinin Taal-i beraber ne zamandan beri verdiği derslerde anlayabildim. İkinci kişisel hatıram bölümde öğrenci olduğum vakitlerde bütün hocalarımız bize ilkin hep hanımefendi ve beyefendi olmuşlardı. Bediya Hanım, Nermi Bey, İsmail Bey, Ulu Bey, Tüten Hanım, Teoman Bey, Akın Bey ve Şafak Bey. Bizler kendi aramızda dahi konuşurken bazı tükezlemelerimize rağmen böyle hitap ederdik hocalarımıza. Buradaki konuşmamın Başlığını ilkin ezeli hüsanlar ve sorulara dair şekilde düşünmüştüm ama sonra değiştirdim. Ezeli hüsanlar çünkü insanların en çok öbürlendikleri başarısı olan bilgi üretme konusunda o kadar da başarılı olmadığı için. Çünkü en nihayetinde en iyi bilimsel teorimizin ömrü belli bir zamandır. Ayrıca bu bilgilerin ne kadar insanların faydasına kullanıldığına baktığımızda da aynı duygu depreşiyor. Dahası var. En temel meselesi bilgi olan felsefe faaliyetinde bilginin ne olduğu ve nasıl üretildiğine dair değerlendirmelerine, teorilerine baktığımızda aynı hüsranla karşılaşıyoruz. En iyi bilgi teorilerimiz bir süre sonra niğme elime dökül veriyor sanki. Kötümser olduğum için bunları söylemiyorum, durum bu. Ve bu bir rastlantı değil sanki. Üstelik bu duygulara kapılan ilk biz değiliz. Bu durumlarda bazı felsefeciler bilgi üzerine şümurlu fikirler teoriler üretip bilginin neliğini, niçinini keşfetmek yerine bu işlerin nasıl yapıldığına, yapılacağına dair daha fazla kafa yormuşlardır. Galiba kabaca daha faydalı ya da hüristik olacağından ötürü. Mesela Platon, Kant, Viyana çevresi düşünürleri gibi. Şafak Bey'in felsefedeki ilk profesyonel çalışması, yani doktora tezi, pozitif bilimlerde basitlik ilkesinin belirlenmesi yolunda bir deneme böyle bir çalışmaydı. Görünen o ki Şafak Bey de felsefeye aynı şekilde ayak basmış. Çünkü basitlik prensibi her ne kadar Platon'un Teatretus'undan, Faytus'undan itibaren bir sürü çalışmaya konu olmuş da konu olmuş olsa da genel olarak bilginin temel bir kriteri veya içsel bir niteliği olarak karşımıza çıkmamıştır. Daha çok bilginin dışsal bir nitelik veya nasıl üretildiği meselesinde rol oynayan bir şey olarak düşünmüştür. Tam da bu noktada Şafak Bey'in ve tabii benim de çalıştığı meselelerden biri olan soruların önemini hem güvenilir bilginin inşa edilmesinde hem de güvenilirliğin gösterilmesinde önemli bir role sahip görüyoruz. Niye? Tam da burada bunu hızlı ve özet şeklinde de olsa göstermek istiyorum. Eğer soruların bilginin inşa edilmesinde isterseniz icat veya keşfinde bir rolü varsa o zaman onlar şu takiben onlar şu takip eden soru yani x artı 7 eşittir 12 ve x soru işareti, x eşittir soru işareti gibi olmalılar. Çünkü eğer bütün problemlerimizi bu tip sorular şeklinde tanımlayabilirsek, sonucu ya analitik ya da empirik olarak bulabileceğiz demektir. Bu yeni bir iddia da değil. Her ne kadar birbirinden farklı birçok Viyana çevresi felsefeleri varsa da, onların bir araya gelmesine yol açar esas sebeplerden biridir. Bu meseleye Şafak Bey'in baktığından biraz farklı bakıyorum ama, önemli rolleri konusunda, soruların hem fikiriz. Soruları genel olarak niçin ve nasıl olarak ayırıyorlar. Ama aralarında fark olmasına rağmen bu sadece fonksiyonel tavırla alakalı. İkinciler herhangi bir problemin kötü de olsa çalışılabilir, çalışılabilir hale geliyor. Birisinin cevabı için hakikatin bilgisine, diğerinde ise sadece aletsel inşa edici bilgilere sahip olmamız yeterli. Ayrıca birbirlerine tercüme edilebilirler. Her iki soru tipi de birbirleri cinsinden sorulabilirler. Mesele, Antik Yunan medeniyetinde geometricilerin problemlerle, teoremler arasındaki farklı ayrımla benzerlik göstermek göstermektedir. Mesela Pisagor teoremiyle bir karenin alanını iki katına çıkarma probleminde olduğu gibi ya da sorular durumunda niçin dik bir karenin iki kenar uzunluğunun karesi, Hipotinus uzunluğunun karesine eşittir sorusunun cevabını söz konusu teorem veriyor. Ama onu bulmak için nasıl sorusunun ya da daha doğrusu birbirlerini takip eden nasıl sorularının sonunda verilmiş bir karenin alanını iki katına çıkarır sorusuna ya da problemin çözümüne ulaştıktan sonra ulaşabilmişiz. Yani mesele muzdarip olduğumuz bir derdi veya problemi, Cevabini, cevabı net olacak şekilde bir soru olarak tanımlamaktan ibaret hale geliyor böylece. Yani x artı 7 eşittir 12 denkleminde x eşittir soru işareti sorusunun cevabı gayet açık ve nettir ki, nettir çünkü soru gayet açık ve net bir, şekil, net bir şekilde tanımlanmıştır. Verilmiş çözümün gerçek çözüm olup olmadığını denetlemek için alt üst limitler verilmiştir. Dolayısıyla nasıl sorularının, ...ilkin derdimizi, problemlerimizi çalışılabilir hale getireceğinden ötürü bizi daha avantajlı noktaya taşıyacaktır. Burada zor olan iki şey vardır. İlki problemlerimizi nasıl bu kadar açık ve net bir şekilde soracağız. Bunun algoritması yok. Deneye deneye. Ama her denememizde başarısız olsak da bir sonraki soruyu net bir şekilde sormak için elimizden daha, elimizde daha fazla bilgi olacaktır ve... ...böylece bir önceki denememizden daha iyi soruyu sorabileceğiz... Ve daha iyi kognitif aletler olacaktır. Bu böyle devam edecektir. İkinci zorluk ki ilkinden aşağı kalır yanı yoktur. Soru halinde sormamız gerekecek olan meseleyi, problemi nasıl tanıyacağız, nasıl bileceğiz? Bunun da kolayı yok. Her iki durumda da var olan bilgilerimize ve uyanıklığımıza bağlı olduğunu görüyoruz. Ama burada ezeli insanlarımızın üstesinden gelme, gelme imkanı ortaya çıkıyor. Neyse... Tekrardan başa dönerek bitirmek istiyorum konuşmamı. Hayatta olan ve olmayan bütün hocalarına borcumu hiçbir zaman ödeyemem. Onlara sadece minnettar, müteşekkirim. Ama her şeyden önce hanımefendi ve beyefendi olarak bizlere yaşayan misal oldukları için Şafak hocama daha nice sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu seneler diliyorum. Olur. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent doktor, doktor Özgür Afer Siyoğur. Şafak hocaya benim tanışmam 2000 e yılına ee, 18 yıl öncesi, 38 yaşındayım. Bir e, Ulusal Astronik Kongresi'nde Şafak hocamız astronomi ile ilgili Persefi e, e, bilim tarihi e, kaptanında bir konuşma yaptı. O zaman ben 2. E, iki, sınıfta e, öğrenciyle Renan Pekir'in e, ağırını Şafak hocaya getirip tanıştırdım eee tasife ilgili bir eee öğrendim. Evet. ama o yaşlarda eee edersiniz ki tabii Nietzsche, Marx, Lenin bunları okuyarak eğilana tutmuş bir eee ama eee Mozart'da Mozart gibi olmayı hayal etmiş olsam da sonra ortaya çıktığı bir devrimci mafun e, bir de işte bir kitap okumayı çok seviyordum. ağzım biraz da laf yapıyor biraz. Eee felsefe eğitimi almışız tabii. Ama e, Şafak Hocayla konuştuktan sonra eee ilk öğrendiğim şey bir kere tersitimin içinden ne araya hesap koymayın. Eee bu çok önemli. Çünkü birçok yolu da eee okuyun geliyor. Dedim ona anlamak için ona tabi olmak. Bu bir huyyet etkisi. Ama o mesafi koymayı, ağır başlılığı, sakin bir şekilde okumayı, kendini orada var olmaya devam etmesini, kendi bilgi ve aklımızla, o sor, kanfı olsa bile bir dakika dur, ben de kendi düşüncem deneyi e, Şapak Hoca'dan öğrendim. Ama şunu söylemek istiyorum. E, tabii Şapak Hoca e, benim Persefe e, temasında temasımda çok olsa da, Kendisi benim tersleteci olmamı engellen kişi galiba. <Gülüyor> tersleteci olmamı izin vermemesinin nedenlerinden biri. Birisinin, yani sporla ilgilenen bir hocamız, kendisinin geçecek bir yüzücünün olmasını istemedi. Yani, yani. yani 18 yıl geçti adam hoca geçemediği şey işte sadece. Belki her zaman çekiliyoruz bilmiyorum. Sandığı şeyde. şeyde, yani, evet. kaç yılda geride kaldı? Bu sürelerde geride kaldı. <gülüyor> evet, e, Doğru. hocamız diyorsa doğrudur. Yani, siz, e, yani. O, o Ben, bir, e, o yıl, ikinci yılda yüzünü bıraktım. Şafak Hoca'yla olduğuna gittik e, toplantıda. E, ben onun yüzmeyi bıraktım. Çünkü, e, şey, baktım Şafak Hoca'ya gitse öyle. E, Demek ki <gülüyor> <gülüyor> Ki iyi bir yüzlüydüm, yani kendimle fiyatlara katılamadım ama takımında o fiyatları bir de Demek ki ya Şapak Hoca çok iyiydi ya ben artık sınıra gelmiştim. Şimdi ben tabii Şapak Hoca'nın ters eti örgütleri diye başlık koyduk ama şimdi Şapak Hoca açısından değerli olan şundur, biz öğrendiyken de ee, tanıştığım bir şaka koca kendi şu an durdurken, yani kendime böyle bir öğrenci alıyorum Bulgumu kaçırmamak için. Ama şaka koca, e, kendi e, bir, bu öğrenciler nasıl yararlanmadan ziyade, benim gördüğüm, bu öğrencinin en iyi özelliklerine bir saptayıp, onu doğru yere yönlendirmek için hedefi oldu. Ben başta felsefeci e, durumda hocalarla konuştum. E, her zaman davetkar oldular. Ama Şafak hoca yanımda dur. Ama e, fizikte, matematikte iyisin. Bu yolda önün açır. Senin felsefeci olmanın ben izin vermeyeceğim. Şeklinde yaklaştı. E, umarım iyi olmuştur. Yani e, şu an e, koronomi çalışıyorum. Teorik çalışıyorum. Ve Şafak Hocam'a söylediğim bir şey, bunun da değerini ben e, kozmoloji ve astrofizik alanında kendim e, bilimsel üretim koymaya başladıktan tamam, sonra anladım. O da şuydu, Çağın filozofları gününün bilimini gayet iyi biliyorlardı. Ve sen eğer iyi bir persepizici olacaksan, iyi bir bilim persepizisi olacaksan yapacağın şey yapabilme kabiliyetini olan e, temel bilimde teorik fizikte devam ettim. Çünkü böylece e, bilim felsefesini daha yapacağız. Gerçekten de e, doktoramı yaptıktan sonra e, genel e, görevden, sanatçı, bilim kuramları çalışıyorum. Eğer ben o alanı doktora yapmasaydım, doktora, doktora ve doktora sonrasında da bilimsel üretimle, uluslararası e, camiaya e, üretim koymasaydım ondan önceki durumunu biliyorum. Birçok şey yanlış söyleyeceğim. Çünkü bilimsel bilgi anlamak <gülüyor> o e, denklemi görmekle aynı şey değil. Onu kavramak, yaşamak gerekiyor. <gülüyor> Şafak Hoca'ya bu açıdan, e, e, teşekkür ederim. Çünkü hakikaten felsefeye olan bilgi ve merakımı bu şekilde daha iyi katlıyorum. Şimdi bu ıı, Şafak Öğrensik'i konuştuğumuz konumlar, ee, felsefenin bilime, bilimiyle felsefeye çok önemli katkıları ıı, var. Ben ıı, felsefeye olan kütüklüğünden gelen ilgimi ıı, ve ıı, Şafak Hoca'nın yönlendirmesiyle ki bana önerdiği kitapların içerisinde denklemler vardı. Tek ıı, sık karşımıza çıkan bir örnek değil. E, belki benim, ıı, ...bana uygun olduğunu bilerek o kitaplara yönlendirdim. Mesela Carnot'un e, semantik e, Semant kitabını bana verdi. ...ben orada Einstein renklenmeyi gördüğüm bir felsefe kitabı okumaya başladım. Yani Thomas'ın kimden farklı. E, bu, e, tabi Şakopoli'ye tanıdıkça e, fiziğe ve doğa bilimlerinin ilgisinin... ...ve daha sonra e, temel bilimcilerle yoğun temasının nedeni de e, çok iyi aldı. Şimdi ben kendi dersleriyken Türk bilim camiasında İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim. Daha önce Koç Üniversitesi'ndeydim. Üniversite başarılı öğrenciler geliyor. Donanımlı öğrenciler geliyor. Bu öğrenciler öğretilen bilgiyi çok güzel işliyorlar. Verilen soruları çözüyorlar. Ama baktığınızda daha dikkatli o öğrencilerle baktık, çalıştığınızda şunu görüyoruz. Aslında çok tamlayarak anlayarak yani problemleri iyi, güzel çözüyorlar, en kalmış soruyu çözüyorlar ama en temel şeyleri almış değiller. Bunun şöyle bir olduğunu evet, görüyorum, yaratıcı olmalı. Çünkü başkalarının saptamış olduğu problemlere yanıt bulmak için iyi bir mekanizmanın tartışı hale geliyorlar. Ama yeni fikir çıkarmak sorunu Mesela, bir örnek vereceğim. Şu mikronotiklikle çekim yapısı, Şapakolayla, bunun bana, beni önermek kitaplardan biri, Kant'tır. Doktor etkisi, mikronotiklik yasalarını kullanarak, evrensel bir evren almışını, yıldızdan oluştuğunu, gökadan oluştuğunu, ilk orta yatan kişi tam mikronotiklikle kurmaları. Metinsel bir Tabii, şey, Orada tartışma içeriğinden yalnızca zaman kaldı e, koordinatlar filan. Ama şimdi Newton ticine ben bizim e, yani fizikteki öğrencilerle yaşadığım bir sorunu söyleyeyim. Mesela Newton çekim denklemi yazayım buraya. Newton diyor ki, iki cisim birbirlerini deyine doğru vantlı, aralığınızı ters vantlı olarak çeker. Şimdi Newton'un hüphanesiyle matologis olarak yazarsak, şunu yazık, Kikliliğe doğru olan haklı hem bir cismi, hem iki cismi, yüzaklık, V değil, küpteyle doğru olan haklı, aranındaki karesi ters olan olarak birbirlerine kuvvet, f1, f2, bu peşi, vektör olacak. Şurada vektör, çok önemli bir ayrıntısı. Bu yönü belirtmek için. Şimdi bu Newton'un ifadesi. Burada bunun eşitliğe çevrilmem için, fizik, e, eşitliğe çevrilmem için bunların birimlerini tutmuyor, bu kuvvet. Ama bunun birimleri tutmuyor. Bunun birimleri tutturmak için buraya bir doğaya çıkıp ölçüm yapmam gereken bir sağlık var. Newton'un e kısmı O da gerek. Şimdi öğrenci olarak öğrendiğim Bununla ilgili çok daha antik ne diyorsun, sözü var. Yani ben soru sormayacak bir yuvarlardan şey öğrenciyi Yani bunlar tercih çekilmiyoruz. Peki evet. bu da ama tıklama Şu ana kadar havuz dersi örüyorum, sınıfta iz öğrenciyi oluyor. Aşağıtta binleşin öğrenciyi ders Buna bakıp, şu sorunlar denen ama aşağıda da böyle sonu Bu lazım. Bununla anlatsın ki şu değişime bir sadece matematiksel e, bir ifadenin dışında bunun derinliğini de anlatsı gerekiyor. Yani ki bu onun kavramsalla artıklarını anlatsı gerekiyor. Mesela ilk soru burada ve yaptığında gördüm. burada güneş olsun, burada dünya olsun. Ben güneşi yok etsen, güneşin kütlesini endire. Yani Sıfır geldi, sıfır geldi, geldi kuvvet anında sıfır olur. Bunu sıfır yaptığım anda kuvvet sıfır olur. Yani güneşin piftesinde sıfır yaptığım anda kuvvet sıfır olur. Ama aranın hesaplı var. Ama daha da aynı anlılık yok. Genellikle burada Çünkü bunu sıfırladığım anda kuvvet tam olarak o anda sıfırlayacak. Ama daha değerli satışçısı var. Anlılık soru, birinci problem. Çünkü buna bir bir yönete Birinci problem. Bir. İki. Kim demiş ki bunun sadıklı olduğunun Yeni sadıklı olduğuna herhalde kenar iş e, lavuklarında yapmak <gülüyor> de <değilim. Bunun gülüyor> yaptık? Pazar kısım saatinde <gülüyor> yaptık. Onun son anı değerleri biz yapmıyız? Biliyorum. Evrende başka bir yerde baktığım anı olacak mı? Biliyorum. Başka bir zamanda yapsam, Aynı olacaktır, bir dönem kimde bunun saat olduğunu? İkinci tornağı. 3 Peki, bu cisim, bu cismi çektiyorsa Bunlar nasıl Buraya. 3 Bir şekilde haberleştirelim Ne Neyle haberleştirelim? Gülektemde. <gülüyor> 4 Burada sadece iki var. Doğal bir var mı? Yok. Peki üç cisim olsa ne olacak? Onlar başlar. Başka sorunlar. Çok, bunlar çok temel şey. İlk üç tane hareket yasası var. Birinci yasak. Bir cisim duruyorsa durmaya devam eder. E, durmuyorsa, bir işlem bir hareketi birisinde yüzü üçüncisi hareketi almıyor. Birinci yasak. İkinci yasak. Ki bir sene yani hmm. al, Birçok üniversitede yanlış anlattı, demin de ördük fizikçinin güzel anlattı, yanlış anlattı. ve maalesef de. Ki bu yanlış Şimdi öğrenci buna baktığı zaman diyor ki, evet bir kuvvetle siz cismi yıkıyorsanız, dışlık kuvvetle, aynı yönde e, bir işte ilme kazandı. İyi de evin pozitif olduğu değerlendiriyorsunuz. Yani ne de çıkse, yani düşle, ne de çıkse cismi böyle ettirdi. Değil mi? Şimdi e, ikinci yasa, sonra birinci yasa, diyor ki sınıfta, ay düşüyor mu? Ay ne düşüyor? Bütün sınıf diyor ki, e, ay dünyanın iknafında doğuluyor dengeli, o bitmiyor ya da dünyası düşmüyor. Tamam. Neden? Çünkü merkez kaç kuvvetinde? Kütle çekil kuvveti birbirine yeniliyor. Merkez taksi oluyor diye, kittecek koyacak duyunurlar ya Ama beni yasadır ki net kuyu super olsa dişin yüzüde. dersi anırken bu üç yazı, akat ve ve yazının bir tek. Ve buradaki çıkarım sonucu çelişiksin görmüyor. Yani onu çünkü. Okumamış ki, yani sadece argoikmanı öğrenmeye hedeflemiş yani. Ve biraz da bu Ama birinci yasayı yazıyorsun, ikinci yasayı yazıyorsun, bir okut sahneye söylediğin şeyin birinci yasayla ilişkili de olduğunun farklılığı değil. Çünkü bunun farkında olmaması sürenir. Limpo, eğer bunun farklılığı olmasa bu yasayı hiç bir zaman yazamazsın. Çünkü birinci yasaya göre net kurmet sıfırsa, düz gidiyorsa, Net bir sıfır değil sadece bir nere hareket yapıyorsa, o daha sere hareket bir kuvvet olması lazım. Ne bir kuvvet ne olduğunu bunun peşine düşüyor. Şimdi, öğrencilik açısından şöyle devam edelim. Bu yazdığı makonatiksel şey sadece fonksiyonel, ona verilen ya bir soruyu çözmek için öğrendiğim bir algoritma olarak gördüğüm taktirde buradaki sorunu göremeyen bu örnekler asla buna giremiyor. Şimdi bunu öğrenmeleri için öğrencili, sade öğrencili odaların da bu, bu dersi anlatırken bu denklemi konuşulması gerekiyor. Bu ne yazık ki e, hemen hemen öğrencilerin meseleleri, temel bilgilerle ters tersin Bu de çözülecek. Benim bu korkulu kendi terslik çalışmalarında mümkün olduğunca giderlik için ya da ünlü olduğunca hatim olabilmek için de günümüz için de en fazla yaşanan tercesine hatim olmak için... ve bundan hiç yorulmadığını ve bundan hiç çekinmediğini gördüm, ender tercihse değerlendirmek için yapabiliyoruz. İşin tabii ki e, diğer tarafı var. Mesela, biraz uzatıyor gideyim ama kusura bakmayın, e, ilginç olabilir yapak hocayla tartıştık. Onlar da belirmeyi Bunu koyduk. Özel yöne teorisi iddiazı maçta ee, 1905'te özel yöne teorisine göre zamanı altı görelim. Yazayım. Şöyle 1 v kare bölüm c kare. Bu ışık hızı ee, ve ilk ismi e, benden uzaklaşmak hızı. Bu da benim saatim ve geçen süre bu karşı diğer cisimini geçen süre. Şimdi zaman görelim. Tamam bu değil bir sonucu var çok meşhur. e eşittir bunu kullandığınızda, otomatiksel olarak e eşittir mc kare bölü 1 eksi d kare bölü c kare çıkıyordur cismik meşhur genelde. Bu da ilginç olan şey şu. V0 olsa da, eğer bizim duruyor olsa da, bir enerjisi var, vdk'ı, evet, nütik evet, enerjisi var. Şimdi bu, bu, özel gerektiğinden çıkan bu yasa, Linton yasasıyla teşkilidir. Çünkü, bunu koyduğum anda, kütle yere ne koyacağımızı bilmiyorum. Çünkü ben iki elektronun yoksa her gün kütlesi bir İki elektron, yan yana beklemek için, ona kütle gerektiği, elektronlar verilirken, Onları ben elinle gitmenin iki yan yana bekliyorum. iş yapıyorum. İş yapıyorsam enerji koyuyorum sisteme, enerji koymasam kütleyi arttırırım. Şimdi ben ayrıca ayrı iki elektronu bırakırsam, uzayda, yer çekimi inmesi olacak. Sen iki elektronu yan kapa ben buraya <gülüyor> koyacağım. Her elektron elektronun ayrıca ayrı kitlelerini koyacağım. artır. Buradan gelen enerjiler genel enerji bir dahil verince böyle problem çıkıyor. Anlaşılmasın böyle benzer başlık problemler var bunun peşine düştüğü zaman şu sonuca varıyor. Asatiklikte çekim koyucu diye bir şey yok. Gerçekten yok. Yani şu an değil. Eylül, Eylül uzay zaman kütüphene geçtiğiniz da bu problemleri çözülüyor. Bu çözülüyor, bu çözülüyor, bu çözülüyor, bu çözülüyor. Bu çözülüyor. Mesela artık bu denklemde vapan kısalar aynı ekonominin harçlandırı dinler çıkarılıyor Tam haramsal yapıtı başa. Şöyle, artık A cismi B cismine dikkat edilebilir. A cismi için diğer cismi neyi uzay zamanda ekliyor? Biz on etkisi geliyor olmuyor. Ama ortada kuvvet yok. İki cismin haberleşmesi diye bir ihtiyaç yok. Çünkü A cismi B cismi, ihtiyaç duymuyor. mi? Zaten iki, cismi, e, iki Eryuzay zaman, kuvvet kavuruğu işi. Peki Eryuzay zaman ne? Eryuzay zaman, bu şunu yazacağım: dt kare eksi dx kare artı dy kare eksi dz kare. Çünkü denklem değişik gelebilir ama şurası nasıl oluyor? Niseler ortadan gidiyor mu? Birkaç tersin buraya olan zaman görüyor. Aynı şey yaptığı şey, bir de şunu. Şunun önüne bir fonksiyon geliyor. Burada basit olsun diye t yazayım. Sadece. Siz aynı zamanda eklemlerini çözdüğünüz zaman r münü, eksi 1 bölü 2 g mühünü r eksi t mühünü. Bunun ne olduğunu söyleyeyim. Şu uzay zamanlı geometrisi ifade eder. Geometri. Bu t mühünü herhangi bir tanesi. Evrenin fiziksel içerik. Evrenin fiziksel içerik. Uzay zamanı nasıl eğilildiğin, uzay zamanı eğilildiği de bu fiziksel içeriğin uzay zamanı nasıl eğilildiği içeriği veren lanbiyan tarsel denklemeler görüldüğü bunu çözdük çoğunluk içinde böyle uzay zaman görüldüğümüzü gerekiyor. Dört boyutlu uzay zaman, üç boyut burada, bir boyutlu zaman. Şimdi mesele şu, ee, bunu yaptığımız zaman mesela özel örtükte B'ye dışı kıtına giderse C, Burası bölüme sıfır geliyor. Bölüme sıfır gelmesi de E'nin sonuçta kütlesi, sonuçta enerjilerin Buradan önerilen şey Kütlesi bir parçacık ışık hızına çıkamaz. Kütlesi olan parçacıklar ışık hızı ilayet Şimdi Bu Böyle. çünkü En an ışıklarla ışık Peki. Ben genel yöneğe geçtiğimde Evrenin ışık hızından daha büyük bir genişleyebileceğini görüyoruz. Ama buradaki hız kavramı, artık başta, buradaki hız, şapak o daire konusunda ilk konusunda ne evdeye sorduğumuzda, hız şudur. Konumun zamanla değişimi. Buna özel eritik de çıkıyor, şu. Ama denel göreviye geçtiğinizde evrenin genişleme hızı geliyor buraya, şu A dediğim şey, evrenin yarı çapı. O bu şekilde veriliyor. Bu şey biraz ortalık karışmış gibi gözükebilir ama şimdi bağlayacağız. Bu evren değişimidir. Burada ışık hızından bir hızla değişiyor olabilir. De Çünkü evrenin kendisini değişmesi koordinat sistemin üzerindeki bir değil. Koordinat sistemin kendisini değiştirmesi. Burada bir hız değişikliği yok. Herhangi bir hızla de değiştirebilir. De şimdi bunu şuna daha anlatıyorum. Bizim öğrenciler ve ben öğrenciyle ilgili bilimsel alanlı doktor sonrası araştırmacılığıyla çalışıyorum. Evet, Dokter olmuş olması da rağmen. Ve fikirlerin elemanında bunlar. Problem yaşıyor. Çünkü sadece ayrılıklık şekilde hesap geçiyorlar. Fikir yok. Dolayısıyla biz kendileri işte John Barrow bir fikir üretiyor, bir makale çıkıyor, bizden onu peşine katılıyoruz. Harbette ilgili bir çalışma üretiyor. O çalışmaya, matematiğini kavrayabiliyorsan hani o yapmış biz de bunu yapalım diyor. Özür dün ki çıkmıyor, çıkmaz ki. Çünkü bu denklemi siz içini dışını anlamanız gerekiyor, kavramsal olarak. Çünkü geri bir şeyler yapmak için bu denkleyi değiştirmek istiyorum Daha bir yasal almak istiyorum. E siz yasanın kendisini anlamadıysanız nasıl daha bir Şimdi bu işin bilimsel kısmı. Peki bunu niye anlattık? Bunda işi tersinden boyut var. O da bilim felsefesinin Türkiye'de yapılmıyor diye bir şey. Bilim felsefesi ne de Türkiye'de yapılmıyor diye. Ne yazık ki Türkiye'de çok ender doğal yoluyla bilim felsefi kabul var. Çünkü bilim felsefecilerimiz ne yazık ki en azak kavramsal düzeyde ya da öğrenciler kavramsal düzeyde ...modern bizi öğrenmek fırsatı bulamalar. Şafak hocanın bunun çıtırma acını çok iyi biliyordu. Çünkü bizim bilim felsefesi günümüzün bilimsel gelişmelerini de fark edilmemiz gerekiyor. Bilim felsefecileri günümüz bilimsel gelişmeleri üzerinde fikir ve anlayıp ...günümüz bilimsel çalışması yapan bilim insanların ilgisini çekilerek... Ve oradan temas takacağız. Şimdi şapak hocalar benim üstündeki kıyamalarından birini olduğunu olduğumu zaman içinde daha iyi öğreniyorlar çünkü ben derslerimi açıkta e, anlatırken kavamsal kısmına çok giriyorum, soru çözmüyorum. İlk başta rahatsız oluyor ama daha sonra sırlıkuma başka sınıflarda öğrenciler gelince karşıyor. Bu öğrenciler çok farklı bir şekilde e, başarılı oluyorlar. ...üretme alanında... ...vevyan zor soruyu söylemek başkınma artık... ...ama mesleği, kavrayı... ...yeni tutup üretmek başkınma evet. Benim... E, ...söyleyebileceğim... ...Türkiye'de... E, e, ...bu... ...Şafak Hoca'nın bugüne kadar... ...ki 18 yıldır Şafak Hoca'yı tanıyorum... Evet. ...benim de, ...arkadaşlarımla... E, Fizikçi temel ve farklı anlamda birçok hocayla da sürekli temas halinde oldu. Ve e, sık sık zaman telefon üzerinden, email üzerinden, yan yana gelerek bu tür konularla da e, konuşuyoruz. Bunlar çok değerli olduğunu düşünüyorum. E, bana da Şafak hocanın e, felsefeye olacağını doğru bir şekilde yöneldirdiğini e, düşünüyorum. Umarım. E, yani meslekten tersi bir doğu tersi ve şapak olanı yönlendirmesiyle e, narizalara başlatılabilir. E, dünyada bir cümle Birincisi e, eğer meslekteydiksen dinlekiyi mizah alacak. Onun için ilginç İkincisi de e, özgür genç ilmanın büyük sahibi ve bugün poznalıcı alanında dünyada üst A sınırı belgelerde yani makaryelere yayınlar ve yakın bir da inşallah Beklemiş bir deneyim. De, saçlarını iyice ağırtmadan gelecek olarak Yani bunları düşünerek hem yani. yani, ne yapmalıyız? Estağfurullah hocam. Ama yani ters bir ziyon Yani yakışık daha altlar yanımızda o kadar bir soru var. Niye bu Yani... E, Neyse, yani sözlerim teşekkür ederim çok hafifle, sözlerim çok hafifle. Yani şey, şey de diyorum tabi, e, mesela Ayşen görevlik kuralı, e, e, sonuçta önce çok güzel bir şey söylemiş, yani. söylemiştim. Yani Ayşen görevlik kuralı e, farklı kodiyat sistemlerindeki dönüşüm meklemleri aslında. Ama e, e, ekseriyede görüyoruz ki, enteresan bazı tartışmalarda görevlik kuralı sanki dönüşüm olamamak gibi kullanılıyor. Kültürün göreceliği. Bir de bunu modern fiziğin iki bağını kurarak, kullanarak, yani Einstein görecelik desteklenmek istiyor, yani fitter Oysa ki tam Einstein yaptığı şey farklı farklı koordinat sistemde olabilir. A koordinat B koordinat nasıl bir zaten. Ama e, bakıyorum sosyalizm da anlasında ya da işte belli bir kalitenin üstünde olduğunu görmedim ama evet. Oradaki alan tam da aksi bir şekilde e, e, kullanılabiliyor. E, bu, e, Çapak Hoca'nın e, en kendi e, çevresinde, e, öğrencileriyle e, kurduğu çevrede bilim insanlarının e, işin içine davetmesi, e, bilim insanlarının felsefeye sürekli çekmesi e, Türkiye'nin e, enterraklar gelişim için çok çok önemli bir takdirdir. Fazla yapan olduğunu görmedik. O açıdan özgüldürmek de çok değerliliyorum. Bana çok ilerlediğiniz için de teşekkür ederim. Öyle ayrıca yaşlığınız kutlu olsun. Onka sık kalıp yarabiliyoruz. Şöyle, yarın, yarın, yarın 10.5'ye tırdatan mesele mı? Evet, orada yemekle gidip şey mi? Evet, orada. Aç bakalım. E, yani yani, o, yani Ankara'dan bir misafir miyiz geldi? bir saniye. Hayır, bu mesajı bana gönder. Bana gönderdiğiniz mesaj çok kısa, hayır. Gerçekten ben dikkat edemiyorum şöyle. Valla özür dilerim. Ben dedim hani ne oldu? Ben anladım. Benim yemeğe gelmem istemedi. için böyle yapmışsın. Bekliyoruz inşallah. Ya hayır bir insana birimiz var Ankara'dan akşama. O yüzden yani böyle. Ha, some mm -hmm. bir şey Çok iyi gidiyor teşekkür maşallah. Teşekkür <gülüyor> Neyse ismini en iyi bildiğim su <gülüyor> <gülüyor> var değil mi? Su var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Asla içimde yansın. Kanka <gülüyor> herkesin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir şey ediyoruz. dedi. O, dedi. Ha, geri Ha evet. Şey, şey son konuşmak için konuşurken Şey dediler. böyle dediler. Öyle dediler. Evet. <gülüyor> dediler. <gülüyor> ne dediler? Ne dediler. Başlıyor mu hocam? Başlıyor hocam. <gülüyor> Hmm, ne anlıyorsun canım? Nasıl bir şey var? Evet, şey bir soru sor. Nasıl? Merhaba tekrar, e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Doktor Bülent Gözkan'ın konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. E, tabii öncelikle Şafak Hoca'ya, Şafak Hoca, Hoca dinlemiyorum şu anda ama... <gülüyor> Şafak Hoca'ya bu anlamlı cinde burada bulunduğum için ben teşekkür ediyorum. Ben bu toplantıyı organize eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şimdi Şafak Hoca... Tersesefenin çeşitli alanlarında ıı, çalışmış olmak, yapmış olmakla birlikte, mantık ıı, üzerinde ıı, mantık ana bilim dalı başkanlığı da olarak ıı, uzun yıllar ders verdi, çalıştı, ıı, ıı, kitaplar üretti ve ıı, çok sayıda da faaliyet alanı Konuşmamın devamında söz edeceğim. Şimdi ıı, mantıkla ıı, ilgili olarak mantık çalışmak, mantık çalışmalarını öğrencilerle paylaşmak, öğrencilere mantık öğretmek konusunun farklı bir boyutuna temas edecek. Bu yani mantık üzerine çalışanlar, mantık dersi verenler, felsefeye ve düşünmeye farklı bir şekilde de katkıda bulunmuşlardır. Akıl yürütmenin soyut yapısı içinde yol alanlar, herhangi bir mantık teoremini ispat ederken veya argümanların geçerlilik testini yaparken bir tür hak meselesiyle karşı karşıya gelirler. Yani başka bir deyişle bu mantıksal akıl yürütme ve hak meselesi arasındaki ilişkiyi şöyle ifade edebiliriz. Bir çıkarım zincirinde ilerlerken, bir ispat sürecinde ilerlerken, ilerlemenin adımları atılırken hakkınız olmayan hiçbir adımı atmamanız gerekir. Yani hakkınız olmayan hiçbir adımı atmamak demek e, yasa, kural, ihlali yapmamak ve Yanlış düşünmemek gerekir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ortaya koyduğunuz ispatın ya da geçerlilik analizinin içinde mantığın kendi doğal yapısının dışındaki hiçbir faktörü, hiçbir etkeni oraya dahil etmemeniz gerekir. Dolayısıyla... E, gerekçelendirilmemiş, kural ve yasalara uygun olmayan hiçbir adım atmadan e, ispatları e, tamamlamakla yükümlü olmanın bilinci işte bu tür bir hak, haklı olmak meselesidir. Çünkü düşünmenin yasaları ve kuralları altına getirilerek gerekçelendirilmiş adımlar dışında atılacak herhangi bir adım haklı olamaz. Yeni bir yasa, aksiyon ya da kural ilavesi için de gerekçelendirme ve hak sorusu aynen geçerlidir. Böylelikle mantıkla uğraşanlar tüm psikolojik, ruhsal, duygusal halleri dışarıda bırakacak şekilde gerekçelendirme, aklı olarak gerekçelendirme meselesinin, en saf halini tecrübe etmiş olurlar. Bunu çok ilginç buluyorum. Hak konusunun en saf halde tecrübe edilmiş e, alanı mantık alanı. Tabii benzer şeyleri diğer bilimler içinde söyleyebiliriz ama bunu söylerken e, saflığın azalması yani içine katışıklılık girme e, skalasına göre bunu matematik, doğa bilimleri, e, sosyal bilimler ya da tim bilimleri içinde belli ölçülerde ifade etmek mümkün. Tabii ki tüm, e, buna en genel anlamda bilimsel faaliyet diyelim, tümü gerekçelendirmeye, haklı çıkarmaya, e, ortaya konulan iddianın e, boş laf olmadığını ortaya koyacak e, çalışmalara e, dayanır. Doğa bilimleri tabii ki çoğu ayrı ayrı Fakat yine tekrar edeyim, yani bunun en saf halde, bu hak konusunun en saf halde e, tecrübe edildiği alan, e, bunu yani çok açıkça, Böyle bir akıl yürütmede bulunma, böyle bir kuralı uygulamaya hakkın var mı sorusunun çok yalın haldeki tecrübesi mantık dışındaki herhangi bir alanda bu derinlikte rastlanabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla mantıkla uğraşanlar ve mantık dersi verenler bu temel fikri ve düşünce halini öğrencilerine aktarabildikleri ölçüde onlara çok önemli bir katkı da bulunmuş olurlar. Farklı bir şekilde bir öğrencilerin bu hak meselesini bu haliyle öğrenmeleri, onu bizzat tecrübe etmeleri, birebir yaptıkları ispat sürecinde bunu tecrübe etmeleri hayatın en genel şeklindeki bütün davranışlarına, kararlarına, yargılarına ilişkin çok önemli bir ölçü vermiş olur. Gerçekten ben haklı mevcutluğum sorusu. Dolayısıyla belki felsefe öğrencilerimin mantıktan alabilecekleri en yüksek ders hak hak fikrinin gerekçelendirilmiş hak fikrinin en saf ve katışıksız halde tecrübe edebilmelerinde yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi Sayın Hocam Şafak Ural, işte senelerce mantık dersleri vererek bu katkıyı öğrencilerine iletmiş, iletebilmiş olmanın mutluluğunu yaşayan, Türkiye'de az sayıda mantıklı uğraşanları dikkate alırsak, az sayıda kişilerden biridir diyebiliriz. Tabi e, bu katkı ayrıca e, Şafak Hoca'nın e, mesela Temel Mantık kitabıyla da bu katkıyı somutlaştırmıştır. Ve akıl yürütme yollarına erişimi kendi perspektifi ve katkısıyla kolaylaştırmıştır. Şafak Ural aynı zamanda çok önemli bir organizasyon insanı, bunu Ayhanç dilde lider olma özelliğini söyledi. Evet, yani doğru. Çünkü aslında şimdiye kadar mantık adı altında böyle bir dernekleşme, böyle bir çalıştaylar şimdiye kadar Türkiye'de yapılmadıysa şafa kuralı beklemiş belli ki. Şafa kural sayesinde hem bir mantık araştırma Merkezi kurulmuş oldu, Mantık Derneği kurulmuş oldu ve çalıştaylar yapılıyor. Çalıştayları artık sempozyum adında verebiliriz çünkü kapsam ve boyutu gerçekten niteliği genişledi. Bu çalıştaylar ya da umarım artık sempozyum olarak adlandırırız bu çalıştaylar süresince. Yani Türkiye'de çok fazla mantık üzerinde çalışmaya hevesli insanlar olmadığını biliyoruz bu çeşitli nedenlerle. Ee, ama e, yani orada çok e, genç e, öğrencilerin e, bu konularla çok ciddi bir şekilde ilgilenebildiklerini görmek tabii çok önemli bir şey. Yani bu, bu ortamın onlara açılması, ve ortamın onlara sunulması burada da e, Şafak Hoca'nın önemli bir katkısı e, olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ee, bu İNİLOG mantık e, kongresinin Türkiye'de yapılması büyük bir başarıdır. Orada kuşkusuz Şafak Hoca'nın ve tabii ki ekibin e, çok önemli bir e, başarısı vardır. Dolayısıyla Şafak Hoca bu açıdan birçok yönden e, mantık konusundaki e, bu e, katkılarını daha kitlesel diyelim yani belli bir görece bir terim kullanılarak daha yaygınlaşmasını sağlaması bakımından da gerçekten çok önemli bir katkıda bulunmuştur. Tabii bu hak meselesinden söz ederken ve mantıkla uğraşanlar, ben de mantık çalışan ve mantık dersleri senelerdir veren biriyim. Bunu söylerken tabii <gülüyor> mantıklı uğraşanların bu hak tecrübesi üzerinden kusurlardan, zaaflardan alındıkları filan gibi bir sonuçta çıkmaması lazım. Hepimiz kusurlu insanları seviyoruz. Zaaf sahibiyiz. Ve aynı şey Şafak Hoca için de diğer herkes için geçerli olabilir. Ama mesele bir, bir hayatın... kendi dışına, kendi enerjisini kendi dışına en iyi şekilde aktarabilecek şekilde yaşanmasıdır. Bu konuda Şafak Hoca, ben şimdi mantasını sınırladım. Diğer konularda bilim felsefesinden söz eden arkadaşlarımız oldu. Genç fizikçimiz gayet güzel bir şekilde bize çok kısa sürede, Newton'dan Einstein'a geçişin aslında ne kadar da kolay anlaşılabilecek bir şey olduğunu, somut bir örneğini verdi. Dolayısıyla bu konudaki katkısı da kuşkusuz. Ama ben daha mantıkalarına sınırlayarak söylüyorum. Çok önemlidir Şafak Hoca'nın mantığa, Türkiye'deki felsefe çalışmalarına katkısı. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarına daha uzun yıllar boyunca devam etmesini ve tabii birlikte aynı Mantık birlikteyiz. Ben de elimden gelen katkıları sonuna kadar da sunmaya... Hayır hayır bu, bu da imiştim. Yani senin <gülüyor> Tamam. Evet. Yine dediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Mantık Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yücel Müksel'i tanışmasını yapmak üzere kürsünü davet ediyorum. Kıymetli hocalarım, kıymetli misafirler. Bugün burada bizimle birlikte olmanız gerçekten çok mutluluk verici. Bir metin hazırladım, kazasız, belasız belarsız. Ee, bu işi kotarabilmek için onu e, okuyacağım. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Ee, Profesör Doktor Şafakuralın modern mantık çalışmalarını konu edinen konuşmama geçmezden önce burada hazır bulunan en eski öğrencilerinden birisi olarak kısaca kıymetli hocamla hukukumda teşhiki mesayından bahsetmek isterim. İstanbul Üniversitesi'nde bir yüksek lisans öğrencisi olarak 1997 yılında adımımı attım. 24 yaşındaydım. Evvelinde de pek çok kıymetli hocanın görev yaptığı ve kurumsal bir şuur inşa ettiği felsefe bölümünde yüksek lisansa başlamak, bölümün birbirinden kıymetli hocalarından ders alıyor olmak benim için tarifsiz bir mutluluk kaynağıydı. 1998 yılında bölümümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığım günün sevincini ve heyecanını ise hiç unutamam. Lisans aşamasında da derslerini aldığım için ciddi, işini iyi yapan ancak sahip olduğu bilgi birikimini doğru soruyu soramayanlarla paylaşmamakta ısrarcı bir hoca olarak tanıdığım ve saygı duyduğum Doktor Dr. Şafakural'ı bir bölüm başkanı olarak idareci kimliğiyle de tanıştığım senedir 1998. Bir bölüm başkanının asistanı olmanın türlü avantajları olduğu düşünülebilir ancak sıkıntıların çok daha fazla olduğunu söylemeliyim. Örneğin belirsiz mesai saatleri, zaten çok az asistanı bulunduğu bölümümüzde pek çok yazışmanın sizin elinize bakıyor olması, koşuşluğum hocanızın iş konusundaki hassasiyetlerinizin, hassasiyetlerinin üzerinizde yarattığı ilave stres ve bunun gibi. Bugün dönüp baktığımda o günlerde yorucu olduğunu, beni sıkıntıya soktuğunu düşündüğüm pek çok şeyin bugün bir kazanım olarak, ''Hocalarımın tabiriyle heybemde olduğunu görüyor ve iyi ki bu tecrübeleri edinmişim.'' diyor. Öğrencilerime her zaman dediğim gibi mantık, bilhassa sembolik mantık, en az iki yabancı dil bilmeyi gerektiriyor. Bu alanda hala pek çok temel kaynağı Türkçe'ye, Türkçe'mize kazandırabilmek, kazandırabilmiş değiliz ve bu nedenledir ki mantıkla ilgilenenler İngilizce gibi bir Batı dilini hiç değilse okuyup anlayabilecek seviyede bilmek durumundalar. Ayrıca felsefenin diğer alanlarından farklı olarak mantık metinlerinin kendilerine has yapay dillerini de bilmeliler. Kanımca bu alanda çalışmakta olan kişilerin sayısının çok fazla olmayışı biraz da bu iki dillilik yüzünden. Hem yüksek lisans hem de doktora tezimi yönetmiş olan, ürkütücü görünen mantık konularını anlamaya çalışırken, güçlü akademik birikiminden her zaman istifade edebildiğim, bir mantıkçı olarak yetişebilmem için bir hocanın verebileceği her türlü desteği veren, Türkiye'de mantık biliminin kurumsallaşması için yürüttüğü çalışmalarında benim de görev almamı ve böylece çorbada tuzumun bulunmasını sağlayan kıymetli hocam Profesör Doktor Şafak Ural'a bu vesileyle huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Akademi'nin en iyi taraflarından birisi doğası gereği okuma isteğinize gem vurulmayan tam tersine onun teşvik edildiği bir kurum olması. Bir diğeri ise sadece okumayla değil kıymetli hocaların burada da Yaman Hocam burada, onu da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kıymetli hocaların dersleri ve sohbetleriyle de ziyadesiyle beslenebildiğiniz bir ortam tesis etmesidir. Yine bu vesileyle şu an aramızda bulunan, bulunmayan, başta yakın zamanda kaybettiğimiz Profesör Doktor Ömer Nadi Soykan Hocam olmak üzere hakkın rahmetine kavuşmuş olan, doğrudan ya da eserleriyle üzerinde hakları bulunan tüm hocalarıma da şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hocam Profesör Doktor Dr. Şafakural hepimizin bildiği gibi, Türkiye'nin saygın mantıkçılarından birisidir. Aristoteles mantığını batılı kaynakları üzerinden tanıtan ve işleyen temel mantık kitabı, bana göre anlaşılırlığı, içeriğinin çeşitliliği, bir mantıkçı adayı için iyi bir zemin sağlaması itibariyle gerçekten Türkçe'deki önemli mantık çalışmalarından birisidir. Hocamız bildiğim kadarıyla zihninde tasarladığı kapsamda bir modern mantık kitabını yazmaya henüz başlamadı. Burada bir örnek çalışma olarak bir ders kitabı formatında hazırladığı 98 yılı basınlı modern mantık kitabını zikretmeliyim. Ancak onun bu alana katkısı sadece bu kitapla sınırlı değildir. Yıllarca lisans ve yüksek lisans seviyesinde verdiği modern mantık derslerin yanı sıra bu alanda yazdığı makaleler ve kitap bölümleri de son derece önemlidir. Modern mantık alanında ilk çalışması olan 1981 tarihli bildiğim kadarıyla Lukasiyevich-Terski Notasyonu adlı makalesinden itibaren kaleme aldığı modern mantık çalışmaları üzerinden zamanına göre pek çok yeni gelişmeyi takip etmek mümkündür. Söz konusu ilk makalesinde hocamız, sembolik mantıkta kabul görmüş yeni bir yazım biçiminden ve bununla bağlantılı uygulamaları açıklamaktadır. 1987 yılına ait çok değerli mantık makalesi, klasik mantık anlayışının dışına taşan, doğru ve yanlış yanında belirsizlik durumunu da hesaba katabilmeyi mümkün kılan yeni bir mantık sistemini anlatmaktadır. Yine aynı yıl yayınlanan Sembolik Mantık ve Uygulaması adlı makalesinde Profesör Doktor Şafak ilgili tarihte yeni yeni hayatımıza giren elektroniğin mantıksal zeminini anlat anlatmaktadır. 92 yılında İngilizcesi ve Almancası ile birlikte yayınlanmış olan Mantık ve Çeşitli Düşünüş Türleri adlı kitap bölümünde hocamız, felsefi arka plan eşliğinde farklı düşünüş türleriyle mantığın ilişkisini tartışmaktadır. 99 yılında yine bir kitap bölümü olarak İngilizcesi ile birlikte yayınlanmış Önerme Eklemleri ve Zaman adlı çalışmasında ise Profesör Dr. Ruhal, mantık açısından çok önemli bir konuyu zamansallığı gayet ayrıntılı bir biçimde ve çok doyurucu bir biçimde incelemektedir. Benim de üzerine doktora çalışması yaptığım puslu mantık hakkında 2004 yılında yazdığı makalesi ise hocamızın Türkiye'de uygulamaları itibariyle kısmen tanınan ancak felsefesiyle Felsefe ile ilişkisi sadece ülkemizde değil, dünyada da derinlikli incelenmemiş olan bir alanı tanıtıyor olması itibariyle son derece önemli bir çalışmadır. Hocamızın editörlüklerini yapmış olduğu mantık, matematik ve felsefe sempoziyonlarına ait kitaplarıyla, Sayın Doktor Lucius ile birlikte hazırladıkları Yapay Zeka, Dil ve Düşünce Başlıklı kitap ve burada da bizi yalnız bırakmayan değerli hocaların ve meslektaşlarınla düzenlemekte olduğumuz mantık çalıştaylarına ait kitapları da burada hatırlatmalıyım. Hocamızın bu alana diğer katkılarını sanırım Bülent Hocamızdan da dinledik. Halil Rahman Hocamızdan da dinledik. Mantık bağlamda da bir takım şeyler söyledi hocamız. Yani tekrar düşmemek adına sözü burada bitirmeyi istiyorum. Basılı eserlerden unuttuklarım varsa hocamdan da af diliyorum. Kıymetli hocama ve sizlere sevgi ve saygılarımı sunarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, Hepinize esenlikler dilerim. İslam Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi, Doçan Doktor, Nazlı İnönü'yü konuşmasını yapmak üzere, bir sefer Ben de Ölçe'ye, hoş geldiniz diyerek sözlerine başlamak istiyorum. Ben de bir ufak metin hazırladım. E, Şafak Hoca'yı 2000 yılında tanıdım. O zaman Şehremini'de bulunan Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Meslek Lisesi'nde öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalışıyordum. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne doktora yapmak için başvurmuştum. O sene doktoraya başvuran tek adaydım ve kabul edildim. Mülakat şürisinde Şafak Hoca'nın yanı, yanı sıra Atilla Hoca, Mahmut Hoca, Cengiz Hoca ve Faruk Hoca'nın olduğunu hatırlıyorum. Doktoramı Şafak Hoca'nın danışmanlığında bir mantık çıkarımı olan geri çıkarım üzerine yaptım. Doktora günlerinden en net hatırladığım olgu Şafak Hoca'nın odasında soğuktan donduğum dönemlerdir. O zamanlar bu binada kaloriferler iyi işlemezdi ve bina bir türlü ısınmazdı. Şafak Hoca kısa kollu gömlekle benim yazdıklarımı okuyup düzeltirken ben karşısında paltoyla oturduğum halde düşürdüm. Daha sonra Şafak Hoca rektör yardımcısı olduğunda ilk işlerinden biri edebiyat fakültesinin kaloriferlerini tamir ettirmek oldu. Kısacası bugün sıcacık odalarımızda oturup çalışabiliyorsak bunu ona ve o günkü üniversite yönetimine borçluyuz. Doktoram sırasında felsefe bölümünde asistanlık kadrosu açılmıştı. Şafak Hoca benim bu kadroya başvurmamı istedi. Ben de başvurdum ve kabul edildim. Bunun üzerine çalıştığım lisedeki görevimden istifa ettim ve kadromu İstanbul Üniversitesi'ne aldırdım. Asistanlığa başladığım gün Şafak Hoca benim derslerine girip anlattıklarını dinlememi istedi. Ben de 2-3 sene tüm verdiği derslere girdim. Doktoramı 2006 yılında bitirdim. Bu arada Şafak Hoca rektör yardımcısı seçildiğinde klasik mantık derslerini ben vermeye başladım. Rektör yardımcılığı teklifi aldığı günü de çok iyi hatırlıyorum. Profesör doktor Mesut Parlak yeni rektör seçilmişti. Bir akşamüstü Şafak Hoca rektörün telefon edip kendisini çağırdığını söyledi ve rektörlüğe gitti. Yücel Bey ve ben merakla hocamızın dönüşünü bekledik. Şafak Hoca döndüğünde bize rektör yardımcılığı teklifi aldığını bildirdi. Tabii hepimiz çok sevindik. Hocamızın rektör yardımcılığı günlerinden hatırladığım bir olay şudur. Bir sabah Şafak Hoca beni arayıp rektörlüğe çağırdı. Hemen gittim. Bana o akşamüstü Çin'e gideceğini ve Çin'de yapacağı konuşmayı Türkçe'den İngilizce'ye tercüme etmemi istedi. Bana sessiz bir oda ayarladı. Ancak metin hayli uzundu ve birkaç saat sonra havaalanına gitmesi gerekiyordu. Ben tercümeyi tüm gayretimle yapmaya çalışıyordum. Ancak Türkçeden İngilizceye tercüme olduğu için zordu ve çok vakit alıyordu. Şafak Hoca yarım saatte bir odaya gelip hala bitmedi mi dedikçe stresim daha da artıyordu. Ben büyük bir sıkıntı içinde tercümeyi bitirdiğimi hatırlıyorum ve o hemen alıp havaalanına yola çıkmıştı. Hocamız rektör yardımcısı seçildiği günden beri birinci sınıfların zorunlu olarak aldıkları klasik mantık derslerini ben veriyorum. Ders kitabı olarak da hocamızın yazdığı temel mantık kitabını kullanıyorum. 1985 yılında ilk baskısı yapılan bu kitabın daha sonra ikinci baskısı, 2011 yılında da üçüncü baskısı yapılmıştır. Bu kitap kanımca şu anda piyasada bulunan en iyi klasik mantık kitabıdır. Dili duru ve anlaşılırdır. Bildiğim kadarıyla Şafakolyo'dan önce Türkçe klasik mantık kitabı yazan bir tek Profesör Doktor Necati Öner hoca vardır. Temel Mantık adlı kitap iki büyük bölümden oluşur. İlk bölüm Aristoteles'in Organon'un Organon'un tümünü Kapsar. İlk bölüm kendi içinde terimler, önermeler ve çıkarımlar olmak üzere 3 alt bölüme ayrılır. Çıkarımlar bölümünde Şafakoca kıyası açıkladıktan sonra 4 farklı kıyas denetleme yöntemini anlatır. Bunlar arasında orta çağ ve yakın çağda geliştirilen antrolojistik yöntem ile Venn diyagramları ile kıyasların denetlenmesi yöntemleri de bulunur. Kitabın ikinci bölümü ekler bölümüdür. Bu bölümde konular daha ziyade modern mantık konularını kapsar. Örneğin bu bölümde buğul cebri yardımıyla kıyasların denetlenmesi konusu yer alır. Bu kitap birinci sınıf felsefe öğrencileri için çok faydalı bir ders kitabıdır. Şafak Hoca'dan aldığım mantık bayrağını ben de daha ileriye taşımaya gayret ediyorum. İlk kitabım olan Mantık Tarihi İlk Çağ kitabına yazdığı adeta bir makale niteliğindeki ön sözden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyor. Daha nice mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum. Fenersefe Bölümü Öğretim Üyesi Özgüt Güven'in konuşmasını yapmak üzere sizlerden Sayın Şafak Hocam, Sayın Dekanım, Sayın Hocalarım, Değerli Konuklar, sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Biraz önce fotoğraflara bakarken Şafak Hocamızın sporcu kişiliğini çok yakından biliyoruz ama Funkucu, işte kumfucu olduğunu bilmiyorduk. Şimdi ben de karşınızda onun bir çekirgesi olarak konuşacağım. Şafak Hocam benim e, doktor hocamdır. Aynı ana bilim dalında 12 yıl boyunca birlikte olduk. Yani en azından benim şimdi 12. yılım. O ana bilim dalımızın kurucusu uzun yıllar bölüm başkanlığımızı yaptı. E, Şafak Hocamızın akademik tavrı hakkında... E, Kimilerine doğrudan tanık ettiğim, kimilerini dolaylı yoldan edindiğimizleri izlenimleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, hocamızın akademik tavrını da üç başlık üzerine el almayı e, düşündüm. Birincisi onun akademik kişiliği, e, değişik boyutlarına, değişik hocalarımızın değindiği akademik kişiliğin bazı e, kendimize önemli bulunduğu noktalarına dikkat çekmek istiyorum. Bir diğeri e, kendisinin akademik hayata yaptığı kurumsal katkılar... Bunlar da birkaç defa dile getirdim ama ben de bir kez daha bunları sayıp dökmek istiyorum. Üçüncüsü de bir doktor öğrencisi olarak Şafak Hoca'ya ilişkin edindiğim izlenimler, yaşadığımız zorluklar hocam artık. Şimdi kursu sırası bende, teşekkür ederim. Akademik kişiliğiyle başlamak istiyorum. İlk elden söylemek istediğim, şey Üzerine basa basa vurgulayarak hocamızın filozof tavırlı olması. Bu son derece bizim açımızdan yol gösterici. Bölümümüzde, geçmişte de bu tavırlı hocalarımız vardı ama ben kendisini yakından bilen çalışmalarını uzun yıllardan beri izleyen biri olarak bunu hep hissettim. Son zamanlarda girdiği çalışmalar, yapmaya çalıştıkları solipsist ontoloji adını verdiği çalışma da bunun ayrı bir göstergesi. Eskiden beri Şafak Hoca felsefenin çeşitli alanlarında üretim yapan biriydi. Bunu biliyoruz. Bunların kimlerinin günümüzde hala aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen başyapıt olan klasikleşmiş eserler olduğunu da görüyoruz. Demin Nazlı Hoca'nın sözünü ettiği klasik mantık eseri ya da bilim felsefesi çalışması Bunların birkaç örneği. Dolayısıyla Şafak Hoca çalışmalarında sadece çeşitli alanlara ilişkin kimi aktarımlarla yetinmekte kalmayıp kendi görüşlerini de ısrarla geliştirmek çabasında olmuştur ki bu çok bizim açımızdan önemli ve değerli zannediyorum ki. Bir başkası Şafak Hocamız Emekli oldu. Bugün üçüncü sene oldu zannediyorum ki do doğru mu hatırlıyorum. Gerçekten emin değilim ama e evet ben de onu söyleyecektim. Abi. İşte karıştırmamın nedeni e bir, bir anlamda da hocamızın emekli oldum. Artık işim bitti. E kenara çekineyim. Evet öyle, öyle diyebiliriz hocam. E daha düzgün bir ifadeyle. Hoca üç yıldır odasını boşalttı ama gerçekten de e samimiyetle gördüğüm e çalışmalarından geri durmuyor. Belki bizim buralardayken e, tanıt ettiğimizden çok daha fazlasını e, çalışıyor, ediyor, e, eserler veriyor, e, kimi toplantıları organize etmemiz açısından bize e, rehberlik ediyor. Dolayısıyla emekli olmuş e, kenara çekilmiş bir hocamız değil, e, ısrarla didinen, ısrarla öğrenci yetiştirmeye çalışan bir hocamız. Bir diğer nokta onun akademik kişiliğiyle ilgili, hocamızın çok yönlü ilgileri. Gerçekten de şimdi şöyle eserlerine baktığınız zaman yazdığı kitaplara ya da yayınlarına, makalelerine, işte başta mantık tabii. Bunun yanı sıra bilim felsefesini görüyoruz. Son zamanlardaki yoğun ilgisinin ontoloji üzerine olduğunu biliyoruz. Ama bütün bunları dil felsefesi bağlamında da konettiğini görüyoruz. Bilim tarihi, bilim felsefesi kitabını zaten Türkiye'deki... Önemli eserlerden biri olmasının bir nedeni de bu. Bilim tarihinin bilim felsefesiyle birlikte veren bir eser. Bu bakımdan da son derece dikkat eder. E sonra mantık felsefesi, demin Nazlı hocam aracılığıyla yapay zekadan da söz ettik. Yani baktığımız zaman felsefenin hemen her dalında hocamızın yayınları olduğunu ve güçlü ilgilerin olduğunu görebiliyoruz. Bu bakımdan da çok dikkat çekici bir nokta. Bir diğeri gerek sabah ki oturumlarda gerekse burada bulunan çeşitli disiplinlerden hocalarımızdan da anlayabileceğimiz üzere Şafak hocamız felsefeyi tek gönlü bir ilgi olarak görmedi asla. Yani felsefeyi sadece felsefecilerle sınırlı tutmadı. Ya da bir disiplin olarak felsefeyi tek başına yaratık bir biçimde ele almadı. disiplinler çalışmaya hep özen gösterdi. Fizikçilerle biyologlarla, mühendislerle, tıp hekimleriyle hep ilgi içerisinde oldu ve buralardan beslenmeye çalıştı. Bu da son derece dikkat çekici bir tutum. Bunun yanı sıra yine onun akademik kişiliğine baktığımızda şu da son derece ilgi çekici görünüyor. Türkiye ile de sınırlı kalmadı. Örneğin halihazırda hazırda yazmakta olduğu kitabı İngilizce'de de yayınlamak istiyor hoca. Bu konuda gelişimleri var. Kitabın İngilizceye İngilizce yazıldığını da biliyorum. Henüz yayınlanmamış olsa bile. Ve geçmişten beri dünyanın çeşitli üniversitelerinde fırsat buldukça Türkiye'deki imkanlar izin verdikçe gidip seminerlere katıldığını örneğin New York'ta, örneğin Viyana'da ya da Rur Üniversitesi gibi üniversitelerde ben kendim bir kısmından bizzat tanık ettim. Geçmişte de bu yönde çalışmalar olduğunu, ilgiler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sadece felsefenin tabi yapısı, doğası gereği, yerelliği içeren bir genellik taşıması gerekiyor. Şafak Hoca da bu genelliğe kendi çalışmalarını ulaştırma çabasında görebildiğim kadarıyla. Bir diğer nokta, bana bu konuda hep ilham vermiştir de hocanın tutumu, bu demin sözünü ettiğim interdisitimler yaklaşımı, bölüm içi seminerlerde de gördük. Bölüm içi seminerlere hoca görev yaptığı, Süre boyunca önem vererek sürdürdük. Salıları ya da perşembeleri bölümde seminerler yaptık. Haftalar boyunca sürdü bu seminerler ve değişik konukları çağırdık. Pek çok burada hocamın dile getirdiği pazartesi toplantıları dışında bir toplantı olarak bölüm için seminerlerinden söz ediyorum. Bu da yani işbirliği içerisinde olma ortak paydada buluşmaya çabası işte felsefenin sadece kendi kabuğuna çekilmiş kişilerce değil, toplumdaki değişik kesimlerle buluşması açısından son derece önemliydi. Bunlar görebildiğim, edinebildiğim kuşkusuz daha fazlası vardır. Ama benim üzerinde Şafak Hoca hakkında düşündüğümde dikkatimi çeken akademik kişiliğine yönelik da bunlar. Bir diğeri başlıklardan başkası olarak seçtiğim Şafak Hoca'nın akademik hayata kurumsal katkıları. Bunu söylemiştim. İlk elden ana bilim dalı, bu konudaki en büyük katkısı belki de. Ana bilim dalımız Türkiye'nin ilk mantık ana bilim dalı. Daha önce sistematik felsefe ve mantık olarak çeşitli ana dalları olduğunu görüyoruz. Hatta sistematik felsefe ve mantığın ikincisinin de kurulduğunu biliyoruz aynı anda. Fakat bir ana bilim dalı olarak mantığın kurulması ve gelişmesi zannediyorum ki Şafak Hoca aracılığıyla gerçekleşti. Zaten kendisi kurucu, ana dalı başkanıydı. Bunun yanı sıra, burada hiç geçmedi ama Şafak Hoca hep anlatır onu. Hiçbir zaman öğrencisi olmayan bir bölüme de başkanlık etti bir süre Şafak Hoca. O da mantık bölümüydü. Şafak Hoca mantık bölümü de kurmuş. Fakat zannediyorum ki işte YÖK'ten ya da İstanbul Üniversitesi'nin o dönemde yaşanan gelişmelerinden dolayı kapatılmış öğrenci alamadan. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Bir diğer nokta tabii mantık derneği. Son derece etkin bir biçimde çalışan, düzenli toplantılar örgütleyen ve halihazırda hazırda bir kitap çalışmasında bulunan, Türkiye'deki mantığın yaygınlaşması için el kitapları hazırlamaya çalışan bir dernek. Sadece tabela derneği değil, bir, bir fiil çalışan e, sahada bulunmaya çalışan, mantığı toplumun çeşitli kesimleriyle e, bir araya getirmeye çalışan bir dernek bu. Sonra e, bu derneğin uzantısı e, olarak Mantık Araştırma ve Uygulama Merkezi var. Yüce Hocamızın başkanlık ettiği. E, mantık çalıştayları var. Bunlar hep e, kurumsal katkılar olarak değerlendirilmedi. Bu, bu yıl 8.sini düzenleyeceğiz ve 10.dak da düzenleyeceğiz. E, çalıştay diye başladık. Yetiş sekiz kişilik ama şimdi üç ayrı salonda paralel oturumlar yapacak büyüklüğe ulaştı mantık çalıştayı. Ve bir diğeri de bugün bu sene zannediyorum ki 5 düzenleyeceğimiz mantık yaz okulu. Ve bu bunlar gerçekten de çok büyük ve önemli değerli katkılar akademik camiaya. bu bakımdan bir kez daha üzerinde durulması gerektiğini düşündüm. Bir diğeri de bu akademik katkıları bir başka açıdan da değerlendirdiğimizde toplantılar üzerinden yapılan çalışmaları görebiliyoruz. Hoca hoca'nın örgütçü yanına dikkat çekildi. Hoca sık sık toplantı örgütler. Sonra herhalde bir karışıklık çıkar. Sonra başka toplantılar örgütlemeye devam eder. ASOS'ta felsefe toplantıları düzenlediğini biliyorum. Sonra FOÇA'da mantık, felsefe, matematik toplantıları düzenledi. URLA'da felsefe toplantıları düzenledi. Ve e, ha, zannediyorum ki hala kafasında da e, pek çok toplantı bir projesi vardır. Tabii Ama yani bir, şey, bir, estağfurullah. Yani, bir şey başarılı olduğu zaman çok oluyor. Yani bir küçük, toplantıları öyle Ama hocam ki o organizasyon şey bir Evet. E, bir diğer nokta demin uluslararası tavrıyla ilgi içerisinde görebileceğimiz İstanbul Viyana çevresini kurmuş. Yani bu bildiğimiz Viyana çevresiyle tabii doğrudan ilgili değil ama en azından ilkeler boyutunda hocamızın yanlış olarak pozitivist olarak nitelendirildiğini söyledi bir başka değerli hocamız. Bu bakımdan yani bir işbirliği içerisinde Viyana Üniversitesi'nden bir profesör de şimdi adını hatırlayamadım. Öyleyse, tamam. Ee, bu üstelik sadece bir çevre olarak, yani adı konulmuş bir çevre olarak kalmamış, dört yayın da yapmış. Ee, bu, bu da son derece dikkat çekici. Dört uluslararası yayın da yapmış. Ee, dolayısıyla bu çok yönlü ilginin ürünler verdiğini de görüyoruz. Ee, Şafak Hoca'nın bunu e, somutlaştırdığını, her zaman bir hedefe dönük olarak çalışmalarının tasarladığını da e, değerlendire biliyoruz ve bir başkası e, bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dünya Mantık Kongresi'nin Türkiye'de yapılması için e, hocanın girişimleri, e, hoca ev sahipliği yaptı bölümümüz. E, gerçekten de çok ağır ve yüklü bir toplantıydı bu. E, yaklaşık 15 gün süren, işte dünyanın çeşitli e, üniversitelerinden önde gelen e, filozof mantıkçıların katıldığı bir toplantıydı. E, alnımızın akı da çıktı bu toplantıdan da. Bu da son derece önemli kurumsal bir katkıydı Türkiye'de böyle bir toplantının yapılmış olması. E, bir başka nokta da e, hoca e, nerede bir filozof görse, dediğim de işte tutup onu bölüme getirme e, çabasında oldu. E, burada e, geçmişte Dünya Felsefe Konveresi düzenlerken alternatif bir bir toplantı yaptı felsefe kongresi, hatta engellenmeye çalıştı. Belki bir gün hoca bunları yazar, biz de okuruz bütün bunların net hikayelerini. Fakat bölümümüzde Davidson gibi, Lephor gibi önde gelen çağımızın filozoflarının konuşmuş olması da gerçekten çok önemselecek bir başka nokta bana kalırsa. Burada da Şafak Hoca'nın kişisel çabalarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü başlık da Şafak Hoca ile ilgili aktarmak istediğim bir doktora öğrencisinin gözünden Hoca'ya ilişkin izlenimler. Burada derin bir sessizlikle. <gülüyor> Şakası bir yana, Şafak benim yüksek lisansım tabii anabilim dalında yüksek lisans yaparken girdiğim için danışmanım Cengiz Hoca'ydı. Daha sonra anabilim dalında bulunduğundan dolayı Şafak Hoca doktora tezimin danışmanlığını üstlendi. Şunu biliyordum. Ee, tabii akademide hoca ile öğrenci ilişkisinin zor e, zaman zaman yıpratıcı yanları da bulunabilir. Ama e, bunu açık yürekle söylüyorum. E, Şafak hoca ile böyle bir ilişkimiz olmadı. Yani Şafak hoca zor iletişim kurulması e, zaman zaman uzaktan güç bir olarak görünse de e, son derece iletişim açık son derece sorunsuzca test çalışmasını gerçekten bitirdik. Bu süreçte ondan ilk öğrendiğim şey, bunun altını çizerek belirtmek istiyorum, üzerinde emeği olanlara karşı saygı ve değer bilirlik. Hoca bunu gerçekten çok önemsiyordu. Yani Zaman zaman kimi kırgınlıklar yaşadı, kızgınlıklar hatta e, çatışmalar yaşadığı kimselere karşı bile bu e, vefa örneğini ben hocada gördüm. Bunu çok e, önemsiyorum kendi adıma. Belki de bir hocanın e, e, örnek tutum olarak sergileyeceği ilk şey e, bu vefaydı benim açımdan. Bir diğeri e, akademik çalışmalara e, titizlikle yaklaşımıydı. E, Duru, anlaşılır, e, yalın bir dili, bir anlatım biçimini, üstü bu seçmiş olmayı çok önemserdi hoca. Ve defalarca çalışmaların üzerinden, hazırladığımız metinlerin üzerinden geçerdi. Bu çok önemli çünkü Türkiye'de bunu kendimize dönük, özellikle genç kuşağa dönük bir eleştiri olarak yöneltmek istiyorum. Türkiye'de felseye bölümlerinin sayısı arttıkça tez çalışmaları, yüksek sans çalışmaları sanki Gerektiği özen gösterilmeden yapılıyor. Yani işte bazen hani yaz getir deniliyor ama herhalde danışmanlık süreci böyle bir süreç değil. E, danışmanlık sürecinin böyle olmadığını ben hocamdan gördüm. Ho hocam e, bazen insanüstü bir e, çaba isteyerek her hafta metin getirmemizi isterdi. Zorlardı, e, yoklardı, e, rahatsız ederdi. Sonra onları, e, anladım ki e, bu aslında sınırlı bir kaygıya karşılık geliyor. E, kaygı da, sınırlı bir kaygının olması da e, zannediyorum ki başarının, e, çabanın olmazsa olmaz koşulu. Yani hiçbir zaman hoca e, gevşek bırakmadı. Tam tersine böyle soğuk terler döktüğümüzü bilirim. E, diğer hocalarımdan da bilirim sadece. Ama e, bu işte söylemeye çalıştığım gibi verimli bir kaygının örneğiydi. E, yıpratıcı bir kaygı olarak bunu düşünmedim. E, tam tersine üretkenliği arttıran Çalışmaya teşvik edici bir kaygıydı. Bununla birlikte işte bu kaygı içerisinde sabırlı olmayı, sebat etmeyi de öğrettik. Bu da son derece önemli zannediyorum ki yani. Çünkü felsefede bazen işte ne kadar lokma çiğnersek çiğneyelim, kolay kolay sindirim gerçekleşmiyor. Bazı konular demir leblebi gibi oluyor. Bunu anlıyoruz. İşte yılmamayı özenle Eleştirel bir biçimde üzerine gitmeyi gösterdi bize hoca çalışmalarında. Bu da son derece dikkat çekiciydi benim açımdan. Bir de yukarıda da söylemeyi unuttum. Yine şimdi bir doktora öğrencisi gözüyle baktığında da hoca hep çağdaş çalışmalarla bağ kurma çabasında oldu. Bu çok önemli yani günümüzde güncel olarak ne yapılıyorsa hoca onları takip ediyor. E, zaman zaman onları getiriyor. Hele eskiden işte kendisi anlatır. Döviz bulunmazken e, gidip merkez bankasından e, döviz bozdurup bozurup kitap aldığı dönemleri de anlatır. Yani o geçmişten bu yana e, hocanın e, yurt dışındaki çağdaş güncel yayınlara karşı bir ilgisi olduğunu biliyorum. Ve bu ilgi üstelik tek yönlü felsefeye dönük bir ilgi de değil. E, demin özgürle de, dikkat çekti. E, o yüzyılda çağdaş bilimin verileriyle beslenme çabasında hocamız. Bunu görüyorum. Yani bu sadece fizikle ilgili değil, işte biyolojiyle de ilgili. Çünkü yani bilimin ortaya koyduğu veriye ilgisiz kalmak istemiyor. O veri üzerine felsefe yapmaktan yana değil ama o bilgiden haberdar olarak felsefe yapma çabasında. Dolayısıyla ben kendi adıma Şaba hocamızdan bütün bu... Bu sözün ettiğim bağlamlarda çok şey öğrendim. Üzerimde çok emeği var. E kendisine de huzurlarınızda üzerimdeki emeğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. E saygılarımı sunmak istiyorum. Ve sizlere de yine teşekkür ederim. esenliklerdir. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim üyesi. Yardımcı Doçent Doktor Vedat Kameri konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Ben bilgisayarla konuşacağım. <Gülüyor> ee, sayın Dekanım, e, Sayın Hocalarım, Değerli Katılımcılar, e, önce hoş geldiniz demek istiyorum. E, Katılmanız için çok teşekkür ederiz, hakikaten... Sayenizde çok güzel bir toplantı oluyor. Önceki Yücel Hoca, Nazlı Hoca ve Özgür Hoca gerçekten hani benim konuşacağım birçok şeye parmak bastılar. Ben tabii hocanın son asistanı olarak ondan sonra son emekliliğine kadar son öğrencisi olarak aynı zamanı konuşuyorum. Önce huzurlarınızda hocaya bütün bu emekler için teşekkür etmek isterim. Ee, ben e, hocanın kurumsal ant kurumsallaşmasına katkısı üzerine birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Ee, tabii e, 2009'da buraya e, mantıkanın bilim dalına başladığından biridir. E, hocanın hani mantığın kurumsallaşmasına yönelik olarak ve çok ciddi bir e, planla ilerlediğini aslında gördüm ve ben biraz bunun hani kaynaklarını bulmaya çalıştım. Ondan sonra Karşımıza aslında işte Özgür Hoca'nın da bahsettiği bu mantık bölümü ortaya çıkıyor. 1996 yılında kurulu ve 2000 yılına kadar faal kalıyor. Fakat biz bu mantık bölümünün ilk kuruluş aşamasını 1993 yılında felsefe bölümünün bölüm kurulu kararında görüyoruz. Ondan sonra 20 Ekim 1993 yılında bu e, felsefe bölümü kurulunda e, görüşülüyor ve o dönemki e, hocalarımız, e, bölüm başkanı da Şafak Hoca, Teoman Hoca, Necda Hoca, Öner Hoca, Mahmut Hoca, e, Betül Hoca, Necat Hoca, Tüten Hoca, Atil Hoca, Atil Hoca ve Cengiz Hoca e, hepsi e, mantık e, bölümünün kurulmasını olumlu bir şekilde karşılıyorlar. E, ve... Tabii buradaki şey de, e, bunun 1993 yılında yazıldığını e, düşünürsek, beraber okursak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Mantık ve Bilgisayar Bölümü adında Mantık ve Bilgisayar Anadolu Dallarından oluşan yeni bir bölüm kurulmak istenilmesinin amacı, mantık ve mühendislik dışında ayrı bir bildirim dağı durumunda olan bilgisayar konusundaki faaliyetleri akademik düzeyde takip edebilmek, konunun gerektirdiği disiplin arası çalışmaları yapabilmek, bilgisayar kullanımlı hususunda fakültemiz bünyeyesi uygun bilgiler verebilmektir şeklinde söylüyor ee, Bunu 25 yıl önce hani e, düşündüğümüzde hakikaten e, çok çağdaş bir adım olduğunu söyleyebiliyoruz e, tabi bunu birazcık e, dersler üstünden baktığımızda Bu arada e, bu şeyde fakülte kurulunda görüşüyor ölüyor e, Fakülte kurulunda onaylanıyor ondan sonra daha sonra senatoya gidiyor bu karar ondan sonra ve 94'te senatör raporunda bunun mantık ve bilgisayar bölümü yerine mantık bölümü olarak kurulması öneriliyor ve iki tane ana bilim dalı öneriliyor bunlardan biri e, e, teorik mantık ana bilim dalı diğeri de uygulamalı mantık ana bilim dalı şeklinde e, burada gerekçeyi e, paylaşmak isterim. Kurulacak bölüm iki ana görev üstlenmesi yerinde olacaktır. İlki günümüzde mantık biliminin başta bilgisayar bilimi olmak üzere, pardon matematik ve sosyal bilimlere kadar uzanan geniş bir alanda yakın ilgi içinde olduğunu dikkate alınarak bu konuda hızlı ilerleme çalışmaları, hızlı ilerleyen çalışmaları takip etmesi, araştırma ve eğitim yapmasıdır. İkinci listede başka çeşitli bölümlerin ihtiyaçlarını e, gidermesidir şeklinde verilmiş. Burada tabii ikinci sayfada çok. E, aslında bugün de çok popüler olanları ta e, bundan e, 25 sene önce görüyoruz. Yani mantığın artık e, alt alanları haline gelen sibernetik, yapay zekâli, büyüklük, matematik, e, bilgisayar e, bilimleri gibi diğer bilim dallarıyla ilişkili olduğu inter, interdisipliner çalışma yaptığı alanları görüyoruz. E, ve ders programına baktığımız zaman da e, Birinci sınıfta mesela tabii burada ilgi başlı e, kognitif psikoloji mesela. E, bunun 94 yılında olduğunu hatırlatmak isterim. E, Linguistik, dil düşünce ve algı. E, matematiksel mantık, mantığın günlük dile uygulanması, gödel teoremi. Mantık çeşitleri, ya, e, metamantık, yapay zeka ve sibernetik gibi derslerin bu e, kapsamda önerildiğini görüyoruz burada uygulamalı mantıkta da bilgisayar uygulamaları ve bilgisayar dilleri dersinin önerildiğini ve mantık devreleri dersinin önerildiğini görebiliyoruz. Dördüncü sınıfta da yine lineer programları, sistem analizi, informatik, bilgi tabanlı sistemlerine giriş gibi derslerin önerildiğini görüyoruz. Ee, Tabi bu 93'te başlayan ve 94'te senatolar üstünden giden bu e, girişin 96 yılında YÖK'ün e, kararıyla bir bölüm olarak kurulmasıyla neticeleniyor ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde e, mantık bölümünün kurulduğunu görüyoruz. E, fakat e, mantık bölümü kurulduktan sonra kadro bulamaması sebebiyle ondan sonra 2000 yılına kadar bir faaliyete geçemiyor. Ve 2000 yılında o dönemde çoğu faaliyet e, olmayan ve az öğrencisi olan e, bölüm da, bölümlerin ana bilim dalımlarına çevrilmesiyle birlikte mantık bölümünün de mantık ana bilim dalına dönüştürüldüğünü görüyoruz. 8 Haziran 2000 yılındaki kurul kararıyla da bu mantık ana bilim dalına dönüşmüş oluyor. Ve 2000 yılında mantık ana bilim dalı kuruluyor. Şu anda Türkiye'de 6 tane mantık ana bilim dalı var. Bunlar Anadolu Üniversitesi, Bartın, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Karadeniz Teknik, Mardin Artuklu ve Işak Üniversitesi'ne yer alıyor. İlk kurulan mantık Anı bilim dalı da İstanbul Üniversitesi'nde mantık Anı bilim dalı. Dolayısıyla Şafak Hoca'nın bu projesinin aslında yayıldığını ve doğru bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda mantık Anı bilim dalları sayısı 6'ya ulaşmış durumda. Peki mantık Anı bilim dalında mantık eğitimi nasıl oluyor derseniz. Ortalama felsefe bölümlerindeki mantık ders sayısı 3 civarında ondan sonra e, İstanbul Üniversitesi'nde 13 tane mantık dersi bulunuyor buraya tabi şeyi saymıyorum yani bilim dersleri gibi içinde de mantık geçen dersleri saymıyorum. ve toplam 26 kredi mantık dersimiz var e, diğer üniversitelerde sırasıyla Medine Et Üniversitesi 9, Aksaray Üniversitesi 4 şeklinde gidiyor dolayısıyla e, hocanın e, bu mantık bölümüyle başlattığı e, çalışmanın mantık ana, bilim dalı seviyesiyle e, hakikaten ciddi bir fark yarattığını söyleyebiliyoruz. E, bu dersler nedir derseniz şu anda neredeyse e, e, çoğu sınıfta mesela e, 1. sınıfta klasik mantık ve e, 1 ve 2 dersiniz var. 2. sınıfta modern mantık 1-2 mantık tarihi dersleri örüyoruz. 3. sınıfta mantık felsesi, formel olmayan mantık. 4. sınıfta mantık çeşitleri, mantık uygulamaları ve metinlerle İslam mantığı şeklinde 13 tane dersimizin mevcut. Ee, tabii ki bu derslere dediğim gibi daha önce hani bilim felsefesi, zihin felsefesi gibi bizim hakikaten e, yan alanlarımız olan dersler dahil değil. Ee, hocanın hakikaten hani kurumsallaşmadaki diğer bir e, çalışması da mantık çalıştayı. Ee, ilkini 2012 yılında eee Büyükada'da İstanbul'da düzenledi ve o sırada 8 bildiri vardı. Ee, biz bunun 5. mantık çalıştayında 27, 6. mantık çalıştayında 39, 7. mantık çalıştayında 52 bildiriye çıktığını görüyoruz. İnşallah Zonguldak'ta da bu sene 8.sini eee yapıyor olacağız. Bununla birlikte Yunilok'tan Örgü Hoca da bahsetti. 400'ün üzerinde katılımcının katıldığı uluslararası bir kongre düzenlendi İstanbul Üniversitesi'nde. Biz hocanın kurumsal anlamdaki tecrübelerinden, idareciliğinden çok istifade ettik. Yani hoca olmasaydı açıkça söyleyeyim 11 gün süren bu etkinliği gerçekleştiremezdik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hocanın son kurumsal katkısı da Mantık Derneği yayınlarını kurmak oldu. Ve Mantık Derneği yayınlarının şu anda 3 tane kitabı mevcut. Ondan sonra her sene Mantık Östeği Bildi'lerini yayınlıyor. Tabii bunlar... Yani Özgüç Hoca'nın da bahsettiği Mantık Derneği ve Mantık Uygulamaları ve Araştırma Merkezi ile birlikte hocanın kurduğu son eser durumunda. Ben açıkçası hocanın mantığın kurumsallaşmasına olan katkının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle mantık tarihi konusunda aslında 1990'a kadar mantık tarihinin serimlenmesi söz konusu. 1990 sonrası mantık çalışmaları aslında henüz tarihselleştirilmiş veya ele alınmış değil. Ben bunun bir giriş olmasını da arzu ediyorum. İnşallah bölümümüz, ana bilim dalımızda bu konuda çalışma yaparak özellikle 21. yüzyılda da taşıyacak şekilde mantık Türkiye'deki mantık çalışmalarını ele alır. Şafak Hoca'nın açıkçası mantığın tekrar popüler, bir sevilen bir alan haline gelmesinde çok büyük bir emekleri var. Ee, hocanın bu organizasyon yeteneği olmasaydı bu kadar e, kişiyi de bir araya getiremeyeceğimi düşünüyorum ve tekrar huzurlarınıza kendisine teşekkür ediyorum. E, bugün kendisinin aynı zamanda doğum günü, e, nice yaşlara hocam. E, i̇nşallah uzun zaman, uzun yıllar hep birlikte nice yaşlarda birlikte oluruz. Çalışmalarımızı birlikte devam ettiririz hocam. Çok teşekkürler. <gülüyor> ee... Bu arada Şafak Hoca da bir konuşma yapmak istiyor. Kendisi Türkiye'ye TÜRSI'ye davet ediyorum. Buyurun hocam. Hepinize gerçekten içten ve samimi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Kabul buyurmanızı rica ediyorum. Evet. Özgüç konuşurken emekli etti beni, ama ben hala emekli olmadım çünkü hala emekliyorum. Bu emeklemem ne zaman biter? Gençler omuzlarına aldığı zaman bitecek. Ne demek istediğim belki biraz sonra söyleyeceğim. <gülüyor> Ya yani şimdi herkesi daha çok kameraya tabunlayacak Bir fotoğrafınızı alalım mı Ya bak ne yok. Ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Konuşmam, darip <gülüyor> yok yok, konuşayım ondan sonra. Ee, şimdi <gülüyor> e, ne yapmak istedim? Birincisi mantık alanında e, beş ana dal üzerinden inşa etmek istedim çalışmalar. Klasik mantık, modern mantık. Klasik mantık eksik olmasın nazlı e, bir hakkını yürütüyor. Modern mantık iftari ediyorum hepinizde, yüce. Bilgisayar ve mantık çalışmalarının gerçekten büyük bir özveri ve büyük bir beceriyle yeteneklerini hayran olduğumuz Vedat gerçekleştiriyor. Analitik felsefe ve mantık bilim felsefesi çalışmaları ise uluslararası düzeyde götüren özgüç var. Aslında ben mantık tarihini de bunun içerisine katmak istemiştim. Fakat bu bayrağı teslim etmek istediğimiz kişi bunu yere düşürdü ama eksik olmasın Nazlı şimdi Hakkı, bir hakkım bunun e, mantık tariğini götürüyor. Ön sözde yazdığım bir mantık tarihi olmadan mantık yapamayız, mantık olmadan da hiçbir şey olmaz. Onu da anlatmaya çalışacağım. Benim tarih hafızam biraz kötüdür. Milattan önce e, ben burada öğrenciyken e, tarih Necati Öner. Teogür Ünberk ve Vehbi Eray mantık çalışması yapıyordu. Vehbi Bey'in çalışmaları kısmen mantık dersek hani iki buçuk şeyi saymıyorum. Hüseyin Batuhan Hoca evde anlattı, saymıyorum. Çünkü Hüseyin Batuhan Hoca doğrudan katkısı olmasa da o da çok önemli katkıları oldu. Şimdi ben mantık alanında biraz evvel söylediğim gibi çok farklı alanlarda yürümesine gayret ettim. Bu bir plan dahilinde bunu yapmak istedim. çeşitli alanlarla ilgi, ilgim, bağlantım da şuradan esasen kaynaklandı. Mantığın, felsefenin biz felsefeyle uğraşan kişiler olarak hep halka yayılmasını, kişilerin mantı, felsefeyle ilgilenmesini isteriz. Fakat durduğumuz yerde bu olmuyor. Ben işte bu yüzden çeşitli alanlarla ilgilendim. Söylemeyi unuttular. Yaşık unutuyorlar bunlar bugün demişler. Bize kalıyor. Mesela müzik ve felsefe, biyoloji ve felsefe, fizik ve felsefe bütün bunları yapmaktaki gayem birilerinin felsefeye merak sarmasıydı. Bunu canlı bir başımdan geçen örnekle anlatmak istiyorum. Bir tarihte konuşma yaparken arka sıralardan bir tanesi bir dinleyici bana şöyle bir soru sordu. Dedi hocam ben Doğu'da görev yapıyorum, sıcak olayların içerisindeyim. Burada felsefe ne işime yarar dedi. Ben de ona şu cevabı verdim. Ki size bir soruyla sorunuza cevap vermek istiyorum. Siz hep Doğu'da mı görev yapacaksınız? Yarın belki genelkurmay başkanı, belki cumhurbaşkanı, belki başbakan, belki bir kurumun başkanı olacaksınız. Bir devletin önemli bir görevinde olacaksınız. Oradaki görevinizi yaparken doğudaki çatışmalardaki mantıkla mı hareket edeceksiniz? Olup bitenleri analiz edebilmek için felsefenin bütünlüğünden nasıl yararlanmak mümkün olabilecek? İşte demek istediğim felsefeyi bir yerlere taşımak. Çünkü benim bugün fen fakültesinde, iktisat fakültesinde, tıp fakültesinde ders verdiğim öğrenci, yani bir gün bir yerde yönetici olacak. Ve ancak o zaman felsefenin de olduğunu kavrayabilecek. Yani benim yapmak istediğim strateji buydu. Biraz evvel söylediğim gibi artık bizlerin şuna inanıyorum ki alabileceği rütbe inanıyordum ki alabileceği rütbe gençlerin omuzlarının üstü. Yani emeklerseniz mezara kadar gidersiniz ama omuzlarınızı önünüzden musallar taşında alırlar. Ve oradan şimdi fakat bu biraz, özellikle bu toplantıdan sonra biraz değişti işin açısına bakarsanız. Çünkü e, şunu gördüm. E, böyle bir toplantı aslında kişiselleştirilmemesi gereken bir toplantı. Öğrenciyken e, şunu belki toplumun önünde birkaç kişiye özel olarak söylemiştimdir ama ilk defa sizinle paylaşmak istiyorum. Öğrenciyken hedefim, <gülüyor> sakın bütmeyin, Nobel Kasım'da. E bu e, şeyimden vazgeçtim mi? Yani gerçekleştim mi? Belki öldükten sonra olur ama tabii böyle bir ümidim yok. Fakat işin doğrusuna söylemek gerekirse Nobel kazandığım takdirde duyabileceğim mutluluğu bu toplantıda yaşıyorum. E, onun için bu toplantının e, yaptıklarınızın karşılığı olması kişiselleştirme açısından değil. Ama bu e, bir yere gelmiş olması. Çünkü insan hani evladında başarılı olduğunu görmesine kadar mutlu ederse, bir emek veriyorsunuz, bir hayat veriyorsunuz ve bunun sonucunda da yani ben değil, yani burada ego değil, benlik değil söz konusu olan yapmış olduğunuz katkı. Hayatım boyunca hep mesleğime ihanet etmeden işimi yapmaya çalıştım. Mesleğimi hiçbir şeye alet etmemeye çalıştım. Doğru bildiğim yoldan inatla, sabırla yürüdüm. Hata yaptım ama hiç yerde kalmadım. İşte bu belki insanı buğurlandırıyor. Felsefenin e, özelliği olarak e, Topluma yararı açısından e, dogmatiklikten uzaklaştırdığı söylenir ve felsefe sorgulamaktır denir. Doğrudur ama bence asıl felsefeyi felsefe yapan iki temel özellik daha var. Bir tanesi e, aynı soru, aynı sorunla ilgili olarak farklı cevap verebilmesi. Bu felsefe dışında hiçbir alanda yok. Bilimse tek bir cevap verir, din tek bir cevap verir sanatçı biraz değişik olsa bile yine orada teklif var. Ama felsefenin özelliği aynı soru, aynı sorun, aynı problemle ilgili olarak farklı cevap verebilmesidir. İşte bu farklı cevap verebilmek bizim öğretmemiz gereken bir özelliktir. Fakat bence daha önemli olan felsefenin ve hemen hemen hiç dikkati çekmeyen bir özelliği daha var. O da ...bilginin kişiselleştirilmesine yaptığı katkıdır. Ne demek bilginin kişiselleştirilmesi? Hepimiz birtakım kabuller içerisinde yaşıyoruz. İnsan inanan bir varlık. Dini inancı olan, e, önyargıları olan, metafizik dünyada yaşayan ve bu metafizik dünyayı kuran bir varlık. Dolayısıyla insan e, inançlarıyla yaşıyor ve bu inançlarını kabuller üzerine inşa ediyor. Şimdi bu kabullerin büyük bir kısmı bize dikte edilir veya biz bunları karakterimizin ve kişiliğimizin bir parçası olarak benimseriz. İşte bu bilgilerdir ki kişiselleştirilebilmesi için felsefeye ihtiyaç gösterir. Bakın Özgür konuşurken o cümleden bahsetti. Fizikçiler fizik bilmiyor dedi. Çünkü bilgiyi kişiselleştiremiyorlar sorgulayamıyorlar. Nasıl olacak bu? Ee, yine birçok alanlardan çok farklı olarak felsefeci, filozof benim felsefeme göre der. Benim felsefeme göre demek şudur. O bilgiyi ben kendim düşünerek kurmak zorundayım. Felsefe kitaplarını okuduğunuz zaman orada filozofların görüşlerini öğrenirsiniz. Onlardan bir tanesi size yakın gelir. İşte o yakın gelen bilgi, sizin kişiselleştirmek zorunda olduğunuz bilgidir. Ve bunu nasıl kişiselleştirirsiniz? O bilgiyi savunarak. O bilgiyi siz kendi metodunuzla, kendi bilgilerinizle, kendi yeteneklerinizle benimsemek durumundasınız. İşte bu bir tavırdır, bu bir tavır alıştır, bu bir felsefe yapmaktır. Bu felsefe yapabilmek için, kişiselleştirebilmek için... Bu sorgulama aşamasını, merhalesini geçmeniz lazım. İnancınız ne olursa olsun, eğer bilime, bilimsel doğrulara inanıyorsanız, ideolojiden kaçınmak için felsefeyi böyle sorgulamanız lazım. Eğer dine inanıyorsanız, dini benimseyebilmeniz için, dinin gerçekten size nerede, nasıl olanak sağlayacağını, dünyanızı nerede yönlendireceğini bilebilmeniz için o bilgiyi sorgulamanız lazım ya da kişiselleştirmeniz lazım. Kişiselleştirilemeyen bilgi ya dogmatizme gider ya ideolojiye gider. İşte bence felsefeyi felsefe yapan çok temel özellik bu ve ben de hep bu noktada e, felsefeyi bir yerlere taşımak için e, mesleme ihanet etmeden sizlerle beraber sizlerin katkısıyla çok değerli e, yol göstericiliğiyle Evet, ben belki karıştırdım çorbayı biraz tuz attım ama inanın hep beraber yaptık. Hepinize bir teşekkür ediyorum. <gülüyor> Paslı kim yiyor? Hocam beraber bir fotoğraf çektireceğimizde ne akşamız var? Hayal memnuniyetle. Pastayı. Ya bir dakika ama belki e, konuşmacıların dışında da e, bir şey söylemek isteyen varsa e, yani onlara da çok benden fazla uzak Nezih Hekim Profesör Kimyacı Korisyon çok kısa Gerçekten böyle bir toplantı bulmaktan çok çabak çok e, kardeşlerim de yakın e, ama böyle bir umsam bir e, yaklaşım kendi üniversitelerinde hiçbirinde e, görmedim e, gerçekten ilerim çok üniversite e, odasına böyle sahip çıksın ama çok hoş e, tabi e, burada ben e, şafak daha bilinmedik dönemim oldu e, çok durmuyordum arkadaşımla coske Nezin eee de felsefe eee öte kursundan ve Takiyettin Hoca'nın öğrencilerinden evet. Evet. E, ben kendisini kitap yazırken gördüm. Geldi buraya biyoloji, tıp e, gibi alanlarda çalışıyordu fakat felsefeye bulaştı ama eee ilki bulaştı. Sağ olun. Ee, tabii o bir eee biliyorsunuz. E, Ölüyor, kendisi devamlı ağlıyor. İşte İngilizce'de bilirildi, Almanca'da bilirildi diye. Arkadaşlar diyor ki, o akşam içki içerdi. Kular hiçbiri bilmezdi. Ağlamaya devam ediyor. Bilmez idi bilmez idi, ama heves denildi. Diye. <gülüyor> <gülüyor> hep gidiyor, hep yani. Herkes seni güvenmez etsin. Çok seni yandı olduk. Bizi içerisindeyim, Dostlarımdan bir tanesi Belki bir şey söylemek ister. Ee, çok seviniyorum, tebrik ediyorum. Daha nice böyle güzel yıllara. Tabii benim anlatacaklarım çok huzur olduğundan sabaha bulabilir. Bizim ait 40 küsür yıllık bir dostluğumuz, beraberliğimiz var. Sadece dostluk değil, yoldaşlık. Aynı yolda yürüdük. Ee, sabah Mahmut Bey'in de söylediği gibi... ...en yıllarda beraberdik ee, ve oradan el birliğiyle geldik. Ee, ortak bir kaynaktan suyumuzu içtik, onu almadık burada evet. rahmetli hocamız Ahmet Yüksel Özemre. Ee, onun çok büyük üstümüzde hakkı vardır, ee, helal olsun. Ee, Şafak'la dediğim gibi... El ele, kol kola, zaman zaman da yumruk yumruğa savaşarak yol, yol aldık. Ee, Bana sağlığı tüspelik canları kırardı. <gülüyor> <gülüyor> e, o bak dediği gibi e, anlatılacak ve anlatacaklarımın şeysi çok fazla. E, ayrı bir toplantıya saklayalım biz onu. Tekrar te tebrik ediyorum ve daha nice yıllara bu e, ülkeler. Güzel yıllar olsun inşallah.